Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların Peşinde'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir Soruların Peşinde ile karşınızdayız. Ben Deniz Yusuf Genç. Her hafta olduğu gibi Kıymetli Hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte. Bu haftada soruların peşinden ilerleyeceğiz. Bu aralardaki izleyimiz Selçuklu Düşüncesi aslında adını daha önce koyduğumuz veçi ile Türk Düşüncesi'nin kodları. El almaya ve anlamaya ve açmaya çalıştığımız şey... Türk düşüncesi, Türk felsefe bilim geleneği, e, nasıl anlaşılır, geçmişinde ne oldu, bugüne taşıyacak malzeme nedir? E, en başa dönerek, taşları koyarak bu tarafa doğru gelmek arzusunda ve niyetindeyiz. Hocam. Öyleyiz. Teşekkür e, ederim. Yani niyetimiz en azından bu. Doğru. Yani e, o taşların altına kalmayalım. E, e, hocam orada işte size bakıyoruz. Estağfurullah. Tahtar. Şimdi bu tarih e, çalışmaları şuna benzer. McIntyre'in e, Ahlak felsefesi için yaptığı bir benzetme. Bir ayna düşün böyle. Dedim ki işte. Büyük bir ayna olsun. İşte 2-3 metre bir yüksekliğinde. 4-3 metre genişliğinde. Bunu tuzla buz yaptık. Yaptığını düşün. Bir şekilde kırıldı. Paramparça oldu. Şimdi şöyle bir vazife veriyorlar bize. Diyorlar ki bu aynadaki parçaları topla. Bu aynayı yeniden yap. yap. Tarih çalışmalar biraz buna benzer. Hımm. Çünkü çok geçmişte kalmış parçalar ee, sizin zihni kayıtlarınız çok içinde yaşadığınız dünyayla mukayyet kayıtlı yani. Hmm. Ee, bilginiz çok fazlalaşmış. Verileriniz de dışarıdan bakıyorsunuz. Orayı çok kolay da yargılıyorsunuz. Dolayısıyla olup biteni e, tıpkı ayna örneğinde olduğu gibi gerçek resmiyle kurmak sıkıntılı. Niye? Çünkü herkes belli bir zaviyeden onu yapıyor. Belli bir Ölçüt alıyor, iki alıyor. Bak ideolojik olabilir bu dini, siyasi, hatta felsefi. Oradan ha bu böyle oldu. Aynayı ona göre kuruyor. Başka biri gelir der ki yok bu parçalar yanlış yapıldı. Şöyle olabilir. Dolayısıyla geçmişe ilişkin herhangi bir resmi yeniden üretmek zannedildiği bir kolay değil. Düşünce tarihi açısından da böyle. Tabii tabii. Yani şöyle şimdi neticede dedik ya insanlar türlü türlü bilgi birikimiyle alakalıdı bu. Yani malumat, informasyonla alakalı. Çünkü bizim maalesef malumat olmadan marifet olmaz diyoruz ama bırak sen malumatı, marifeti irfandan başlıyor adam. Yukarıdan başlıyor. Hani bir sıra düzeni var değil mi? Malumat, marifet, ilim, irfan. Ee, işte bak yani bazen e, kasti yapılıyor bu. Bazen cehaletin tasdii istenmiyor yani. Hani hmm. tipik bir örnek e, hani bugün nerede ötede öte, öte öte beri dolaştığı için söylüyorum dünyanın düz olduğu meselesi hani bunu evet. belki ya koca koca adamlar bunu tartışıyorlar. İşte orta çağda işte şurada burada şu yüzyılda dünyanın düz olduğunu kabul eden insanlar. Ya bunu söyledik. Bu bilinen bir şey. Ama bak burada cehaleti tahsiye etme iradesi yok. Bilinen bir şey derken şöyle ama hocam ben mesela hani ilkokula gidiyorum. Çok net hatırlıyorum. Bu veri orada Üretilen bir veri, evet. O tarihlerde insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Ha, bir inanç konusu değil, bir kere bu. Evet. İkincisi, böyle bir şey yok. Yani bunu tavsiye etmek o kadar zor değil ya. Yani açarsın, medresede okutulan bir astronomi kitabını alırsın, bakarsın hakikaten öyle mi? Nereye kadar geri götürülebiliyor dünyanın yuvarlak olduğu bilgisi? Nin... önce 5. yüzyıla kadar geri getirilir. O zaman biliniyordu. Tabii canım. Hı -hı. Hatta müpem olmakla birlikte mezopotamyalara kadar götürülebilir. Müpem olmakla birlikte. Yani çok açık bir veri olmasa bile yaptıkları astronomik gözlemler, tespitlikleri parametrelerden sadece dünya yuvarlaklığı değil, yörüngelerin bile elips olduğuna dahil bir yakalamaları olduğu bu özellikle son 5 yılda yapılan çalışmalar yeni bulunan tabletler üzerinden söyleniyor. Bununla ilgili tezler var. Çalışmalar var. Yani Demek istediğim şu, bir şey yanlış olabilir. Ama bunu tahsiye etme iradesi gösterir insan değil mi? Yani o kadar ilginç şeyler tartışılıyor ki rasathane meselesini koca koca adamlar gündeme getiriyorlar. Rasathane nedir? Nazari düşünme yok. Gerçekten. Yani ne diyeyim? Neydi, neydi nazari düşünme? Herhangi bir olgu olayın parçalarına akılla girip bakmak, aralarında nedensel ilişkiler kurmak, onu yeniden üretmek. Nazari düşünce basit anlamıyla bu. Şimdi e, sen doğruları istediğin kadar söyle. Karşındaki insan bunu tasvip etme iradesi göstermiyorsa yapacak bir şey yok. Yani e, Yıkılmadı mı peki? Yıkılmıyor bu işte değil mi? Rasatane. Verisi var hocam. Hangi rasathane? İşte bu popüler olan şu andaki tartışma. Bu işte ne anlıyorsun? Gönderim mi ne onu? Sen Kandilasahtane anlıyorsan, farklı yorumlarsın onu. o dönemde rasathane ne demek? Hangi okul rasathane kurar? Hangi yaklaşım, tutum rasathane kurar? Mesela niye Endülüs'te rasathane yok? Endülüs'te Endülüs bu kadar İslam medeniyetinin en önemli bir anlatı anlatı. Niye rasathane yok? Çünkü Aristotelesi arası tane kurmaz. Sen eğer o dönemdeki felsefi tutumları, fel bilme tutumlarını bilmezsen ve bunların amaçlarını, bunların hedeflerini, bunların yöntemlerini, bunların dayandığı temel kavramları, temel önermeleri bilmezsen kendi zaviyeden oraya yükleme yapıyorsun. Adamın hani bir derdi yok yani. Senin derdin onun derdi değil. Adam işine bakıyor. <gülüyor> Şöyle hocam hani bir başka e, açısından bakarak hani onların sözcüğünü yaparak konuşmuş olayım. Tamam. Burası doğru fakat dini sahiplerle endişelerle... E... tam tersine Rasathaneler bilimsel sahiplerle yıkılır. Bilimsel saiklerle. Tabii o dönemin bilimsel Rasathane ne hocam? O zaman onu bir söyleyeyim. Ya, bu de, şimdi, bu, bunu ya ben konumuz bu değil ama yani hani konumuz şey. Konumuz hiç bu değil. Madem girdik anlaşılsın diye söylüyorum. Rasathanede denildiği zaman mesela ne, ne anlamam lazım benim? Bunu ben çok uzun anlatmam gerekir yani temellendirmem lazım ama kısaca şu Rasathane e... matematikçilerin ...matematacıların... ...kurduğu bir... ...yapıdır. Ve özellikle... E, ...fetihçi sultanların... ...yani dünyayı fethetmeyi düşünen... ...sultanların... ...kurmak istedikleri bir kurumdur. Hmm. Bizim anladığımız anlamda basit... E, ...gözlem yapalım, şu yapalım anlamında değil bu sadece. O dönemdeki kozmolojiyle... ...alakalı bir şey bu. O dönemde doğa felsefesiyle alakalı bir şey. Yani... Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi sen güçlü bir insan olduğunu düşün. Basit bir örnek vereyim de geçeyim bunu. Hmm. Güçlü bir insan olduğunu düşün. Konağında oturuyorsun. Karşı tarafta biri mikroskop, şey teleskop almış. Çeşitli gözlem aletleri almış. Senin evini gözlüyor. Ne yaparsın? Bir kere onun ailesi nedir ona? Eşi, çocuğu. Ya bunu yapma bak. Yusuf Bey güçlü bir insan. Başımıza bela olur demez mi? Hmm. Şimdi sen gökyüzü cisimlerini... İlahi kabul ettiğin zaman. Akıllı varlıklar onlar. Evren canlı çünkü. Klasik kozmolojide. Hmm. Onları gözlemlediğinde ne olur? rötkencilik yapıyorsun işte. Halk Başınıza öyle bakıyor. Iş. E tabi canım. Ve bunu matematikler yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Belli bir okul yapıyor. Ve bu okulunda yapması gerekiyor zaten. Ama o dönemdeki doğa felsefesi, kozmoloji anlayışı... E, ...o kadar esas bilimsel olan bu çünkü. Dinle alakası yok bunun. Tam tersine... Kelamcılar gökyüzün ilahi olmadığını, güneşin taş olduğunu, yanan bir taş olduğunu, oradakilerle buradakilerin yani dünyadakilerle oradaki cisimlerin hiçbir birinden farklı olmadığını söylüyorlar. Din tam dersine bunu söylüyor yani. Hmm. O dönemdeki bilimsel paradigma o da tek bir bilimsel paradigma yok. Bir tanesi böyle bir yaklaşıma sahip. Yani nedir bu? İşte Aristoteles'in imsimacılık dediğimiz şey bu. İşte Ali Kuşçu bunun yanlış olduğunu söylüyor. 1400. Türkiye'de çok kötü bir ezber devam ediyor. Tabi tabi yani Her bu yerde. şöyle e, dedim ya doğru bilgi varken bile onu tespit etme yani şöyle bu kısaca uyan bir adamı uyandırabilirsin Yusuf hocam Hop, uyan dersin ama uyuma numarası yapan bir adamı nasıl uyandıracaksın? Hmm, durumumuz bu. Zaten numara yapıyor adam yani. Şimdi mesele biraz bu. Uyuma numarası yapan insanları uyandırmaya çalışmak da vakit kaybıdır. Bırak. Şöyle ama hocam, hani bunu niye gündeme getiriyoruz ya da konuşuyoruz? Uyuma numarası yapan adamı uyandırmak amacı değil. Uyuma numarası yapan adamın gerçekten uyuduğunu zanneden birileri var. <gülüyor> Onlar <gülüyor> e, o uyanıştan <gülüyor> bir uyansınlar. Bir <edebiyatçı gülüyor> perspektifiyle. Ee, diye. Neyse yani şuradan geldik buraya. Ee, o incelediğimiz dönemde e, bilgi nedir? Birinci soru: Bilgi nedir? Felsefe bilim Bilgiyi Bilgi üreten kimlerdir? Bu bilgi üreten insanların toplumsal statüleri nelerdir? Bilgiyi hangi malzemelerle üretilir? Bilginin dolaşım hızı nedir? Bilginin eğitildiği kurumlar nelerdir? Bilgiyi tüketen kimlerdir? Bilgiyle siyaset ilişkisi nedir? Bilgiyle anlam değer dünyası, ahlak, maneviyat, moral değerler, dini değerlerin ilişkisi nedir? ...bilgi niye amaçlamaktadır o dönemde? Şimdi bunları bilmezsek... E, ...ne yaparız mesela? Diyelim ki klasik... ister bu Helenistik dönem olsun... ister İslam dünyası, ister Osmanlı meddeselerde... ...teknolojiyi ararız mesela. Ya da modern e, üniversite... ...yani mesela üniversiteye benzetiriz meddeseleri. Üniversiteye bir kere benzettiğin zaman... ...ister istemez ne olur... ...bugünkü üniversiteyi orada ararsın. bir üniversite fikrin olabilmesi için... E, Ortaokul, işte ilkokul, ortaokul, lise zorunlu o örgün eğitimin olması lazım. Klasik eğitimlere bir hiçbir kültürde de zorunlu eğitim diye bir şey yok. Hmm. Anlamadın mı? Yani klas, kısaca e, elinde bulunan o bugün kullandığın kavramların geçmişteki gösterimlerine, içeriklerine, mefhumlarına gidip oradan yavaş yavaş ya oraya, oraya, orada bir şey bulmana gerek yok ya böyle bir dert yok yani sen bir şey arıyorsun onu gelecekte ara. Yani geçmişte onu niye arıyorsun ki? O olmamış, bilgisayarı icat etmemişler, etmesinler yani. <gülüyor> Bilmiyorum anlatabildiğimi çok, çok zor ne? zor bir iş ee, bu. Eyvallah. Bu saydıklarınızı yalnız e, masaya koyup e, tarih bir şekilde anlamak isteyen bir de Uyuyor numarası yapamaz. Yapamaz yani bu, bu zor bir şey değil. Metinlere bakarsın, yani bu bir entelektüel disiplindir, akademik bir disiplindir, bunun kendine göre yöntemi var. Şu olabilir, farklı bir tarihsel, tarih yazım e, teorisine mensupsundur. Oradan onun hesabını verdikten sonra malzemeyi yorumlayabilirsin ona kimse bir şey demez. Yani hatırlarsan ne demiştik? Ben senin yöntemini dayandığı temel kavramları temel aksiyonları bilme kaydıyla o istidlali rasyonel olmaları kaydıyla e, her türlü yönteme açığız. Çünkü bilgiye rasyonitesini veren yöntem de hatırlarsan. Evet. Yöntem de onun paylaşılabilirliğini sağlıyordu. Bu açıdan farklı yöntemlerle farklı tarih yazımları yapabiliriz ama historia kelimesinin doğası... O history kelimesi var ya. Evet. Historia kelimesinin doğasında zaten araştırma var. Tekil olanları inceleme var. Historia, teoriye ayrımı ayır, vardır. Yani teoriye e, dışarıdan böyle kuş bakışı bakıyorsun akılla. Ama historia ise bir tür araştırmadır. Gideceksin tek tek onları inceleyeceksin, bakacaksın. Kendi döneminin diline, kendi döneminin anlayışına müracaat edeceksin. Kendi bağlamına... Bunu ne kadar yapabiliyorsan, bunu yüzde yüz yapamayabilirsin ama oraya yakınsak. Diyoruz ya bugün modern bilim, doğa bilimi de yakınsaktır, istatistikseldir. Yüzde evet. yüz belki o gerçekliği, o tarihsel gerçekliği idrak edemeyiz ama ona yakınsak bir bilgi üretmemiz mümkün. Bir türlü kendimiz oraya boca edersek, ideolojilerimizi, her türlü ideolojimizi oraya yansıtırırsak bu olmuyor. Yani. Hiç metin okumadan, o dönemde bir astronomi metnini, bir matematik metnini, bir cebir metnini, bir geometri metnini okumadan oradaki nasıl diyelim elektromanyetik alan o gayistik yapıyı o anlam değer dünya sezmeden onu böyle hani tam anlamıyla yakalamasam bile bir sezersin değil mi? Onu sezmeden tutup orada yüklemeler yapmak e, orayı tahrip eder, tahrif eder, anlamazsın yani. Dolayısıyla süreci analiz etmen nerede yanlış yapıldığı o, en azından dışarıdan baktığı zaman onu tespit etmekte zorlanırsın. Kastettiğim bu. Soğukkanlı yılan gibi soğukkanlı olmak lazım. Evet. Oradan bir şey yani şey orada evrenin sırları yok klasik geleneklerde. Yani öyle mistik bir okumaya tabi tutma gerek yok onu. O, o, öyle o metinler felsefinin tarih konusu değil. Başka bir şey konusu. Ee, diyelim ki Medresede okutulan e, Ömer Çamini'nin şerr nedir? E, El-Mulakhas fi, fi ilmil heyye ya da Kadızade'nin şerri ya da Teskire ya da ona yazılan diğer şerler. Bunları okuduğun zaman son derece anlaşılabilir şeyler ama dili bilmek lazım. Hem o metinlerin yazıldığı dil hem de Evren. konu anlamıyla dili bilmek gerekiyor. Aksi takdirde çok şey komik yorumlar. Eyvallah. Bu birkaç defa tekrar ettiğimiz şeye gene geliyor hocam. Onu belki yine söylemek lazım. Ne olursa olsun övmek için de sövmek için de onu anlamak. Tabii, niye kabul edersen bilerek, niye de edersen bilerek yani. yapmak. Ama işte o bilgiyi iyi tanımlamak gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla bizim Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi o çizgideki entelektüel hayatla ilgili konuşmalarımız, felsefe bilim hayatıyla ilgili konuşmalarımız bir kere nihai cümleler değil. Şunu söyleyelim. Bizim kültürümüz bir yazma kültürü. Büyük oranda eserlerimiz 19. yüzyılda kadar Hatta e, 19. ikinci yarısına kadar belki büyük oranda yazma eserler üzerinden gidiyor. Bu yazma eserlerin e, envanteri bile tam anlamıyla açık seçik, başı sonu belli bir envanterine bile sahip değiliz, dökümüne sahip değiliz. Bugün. Tabii. E, bu envanter tek başına yetmez. Buradaki eserlerin incelenmesi, bunlar hakkında... Çalışmaların yapılması, bunların edisyon kritiklerinin yapılması, yayınlanması, analizlerin yapılması, sözlüklerin çıkartılması. Çünkü çok büyük bir zaman diliminden bahsediyorsun. Evet. Ve akabinde de buradan hareket ederek genel hükümlerin çıkartılması gerekir. Şimdi ben genç arkadaşlara ders yaparken şunu söylüyorum açıkçası. Şu anda e, Türk Bilim tarihi hakkındaki tüm yargılarımız bir 50-20 sonra çöp olabilir. Çünkü neticede mevcut malzemeden hareket ederek... Genellemeler yapıyoruz. Genellemeler yapmak zorundayız. Çünkü yol alabilmemiz gerekiyor. Çok ihtiyatlı genellemeler yapmamız gerekiyor. Hmm. E, malzeme sayısı arttıkça, ya yeni yazmalar buluyoruz. Ayıp, utanılacak bir şey yani. Her alanda, mantık alanında, felsefe alanında, matematik alanında, tıp alanında çok yeni yazmalar çıkıyor. Bazen e, o döneme ilişkin kabullerimizi değiştirecek. E, hem bazen genel hmm. ölçekte, bazen küçük ölçekte, bazen büyük, bazen küçük ölçekte kanaatlerimizi değiştirecek. ...yazmalar tespit ediyoruz. Şimdi e, bazen çok bildiğimiz bir ismin yeni kitabı çıkıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Kayıp bir kitabı bulunuyor. Ya da e, hiç bilinmeyen bir kitabı... ...ya da metinlerin içine girdiğimiz zaman... ...mesela geçen ben Kutbuttin Şirazi'nin bir metnini okurken... ...hiç bilmediğimiz bir kitabından bahsediyor. Astronomiyle alakalı. Şirazinin. Şirazi. Yani biz bildiğimiz üç tane eseri var ne neden onun adı Nihayetül İdrak Fıdratül ondan sonra bir de e, polemik e, tarzı bir eseri faaltü diye bir eseri var astronomide 3 dolayısıyla 4 de mi ama diyor ki ben diyor bu konuyla alakalı düşüncelerimi işte falanca eserimde Allah Allah öyle bir eseri bilmiyoruz. Şimdi antabiliyor muyum? Şimdi onun peşine <gülüyor> düşünüyorsun. Onun da peşine düşünüyorsun. Yani şöyle metinlerin içine girdiğiniz zaman Metinleri okumaya başladığınız zaman e, dönemin tarihsel e, yapısı networkler, ulema networkleri, ondan sonra birbirinden etkilenme tarzları, yolları, yoldan bir sürü şey öğreniyorsunuz. Bunların tam bir resmini elde etmek öyle kolay bir iş değil. Yani şimdi e, geçen yine şöyle bir soru üzerinden bir ufak tefek araştırma yaptım. Atıf sistemi nasıl çalışıyor klasik gelenekte? Yani bir yazar bir eser yazdığında, kendinden önceki birikime nasıl atıf yapar? Bu inanılmaz şeyler çıktı. Nasıl hocam, soracağım soracağım. <gülüyor> Uzun bir konu ama. <gülüyor> Şimdi onunla ilgili bir... Söyle bir tadını alalım diye bir şey söylemeniz lazım. Söylediniz, bir tadını almamız ha. lazım. Tabii yani mesela, e, ne diyoruz biz ona, <gülüyor> e, İngilizcesi, yeniden ifaden, ifadelendirerek atıf yapma diye bir şey var. Mesela diyelim ki, biz ikimiz bir şeyi tartışıyoruz. İbn Sina'dan alıntı yapıyoruz aynı cümleyi. Sen kendi görüşünü denilendirmek için, ben kendi görüşümü denilendirmek için. Hmm. Ama İbn Sina'dan aldığımız metni kendi fikriyatımıza göre dönüştürüyoruz mesela. Hmm. Bak aynı metni, aynı cümleleri alıyoruz. Sen oradan bir iki kelime atıyorsun kendi görüşünü temellendirmek için. Ben kendi görüşümü temellendirmek mesela. Ve İbn Sina'ya atıf veriyoruz. Tabii. İkimiz de aynı yere atıf yapıyoruz ama ve ikimiz de farklı görüşleri, zıt görüşleri temellendiren mesela bunun gibi. Ya da <gülüyor> bir de çok enteresan bir mekanizma var. Doğrudan kitaplardan değil, kitaplardaki alıntılar üzerinden alıntılar yapmak. Bu bize network'ü veriyor. Geriye doğru o fikriyatın dayandığı arka plan bilgisini veriyor mesela. Bu bugün ee, de yaygın bir şey bu arada. Tabii bugünkü başka bir şey. O dönemde böyle akademik bir atıf sistemi, tanımı yok. Ama şunu insan merak ediyor. Diyelim ki Gülham Sinan, Ali Kuşçu'nun talebesi. Ali Kuşçu'nun El Fethiye Filmey Adresine Şer yazıyor. Nasıl bir atıf sistemi kullanıyor? Pek Bilmiyorum. çok eserden bahsediyor. Pek çok fikirden bahsediyor. Ya da e, çok tipik bir örnek Zaden'in <gülüyor> Süleymaniye Medesi'nin okuttuğu e, mevakıf ve e, hikmetin aynı şehleri, Bunlara yazdığı şeylerde Nasıl atıf yapıyor? Bazen çok ayrıntılı atıflar yapıyorlar. Mesela bazen senin yaptığın atıfları Kontrol etmek için atıf sistemi var. Diyor ki ben diyor Yusuf Genc'in yazdığı kitapta işte İbn-i ya yaptığı, Biruni'ye yaptığı Fahrettin'e atıflara baktım. Onlardan şu şunlar yok diyor. O diyor sallamış diyor mesela. Çünkü farklı pozisyonlardaki entelektüellerin birbirlerinin metinleriyle olan ilişkilerini nasıl ve tespit edeceksin? ya Bunların hepsi çalışması gereken konular. Düşünce tarihi, felzevilim tarihi öyle basit yukarıdan bakıp bir iki cümle söyleyeceğimiz meseleler değil. Ben anlamak ha buradaki şu anda yaşadığımız dönemde herhangi bir felsefi, dini, ideolojik pozisyonumuzu güçlendirmek için oraları kullanmak istiyorsak o başka tabii yani. genelde de onu yapıyoruz. Çok ciddi bir mesele bu atıf sistemi dediğim. <Gülüyor> Dolayısıyla e, şimdi Selçuklu'dan itibaren Osmanlı e, Türk düşüncesinin analizini yapmak kolay bir iş değil demek istiyorum. Şu anda söyleyeceğimiz şeyler bu konuda bir yapılan çalışmalar var. Çok fazla çalışma yok. Yani şeyi kastetmiyorum. Kültür tarihi, entelektüel tarih yani, çalışmaları var ama doğrudan felsefe bilim tarihi dediğimiz o metinlerin içine eline girmek. Mesela diyelim ki Şemseddin İsaburi'nin e, Oklit elementleri üzerine yaptığı çalışmanın içine girmek hmm. ya da ne bileyim o dönemde Kemalettin Fariz'in açı kitabı üzerine ne bu açıdan ne an niye açı üzerine bir insan kitap yazar buraya ha? girince düşünce tarihi bu, e, açılmış olacak e, tabi çünkü 300 sağlıklı. sayfa bir insan sıf açı açı var ya bizim açı geometri kullandığımız 300 sayfalık metin yazıyor adam açıyı açı niye tarih De, kaç yaşayacağım e, 1309'da öldü bu adam. Mesela. 1300'de 300 sayfalık sadece açı üzerine Açır. bir metin üretiyor. Tabii tabii. Ya da diyelim ki şey Nasreddin Tuğsi sıf paraleller teorisi üzerine 250 sayfalık metin yazıyor. Paraleller teorisi. Yani bir şey olması lazım. Bunlar dedik ya o dönemde kağıt mürekkep öyle kolay iş değil. Pahalı işler. Yani kitap pahalı iş. Bugünkü gibi değil. Tabii. Zor iş. Dolayısıyla burada aslında hocam Tusi'nin Değil mi? E, paraleller üzerine evet, metnin. Evet. O 300 sayfalık metnin niye, hangi bağlamda, hangi gerekçeyle i̇şte, yazdığını anlamadan buraya dair konuşmak sağlıklı... Işte konuşuyoruz işte. Sadece Tusi değil. Tusi'nin mesela Mısır'da Alameddin Kayser'le paraleli teorisi mektuplaşmaları var. Aynı dönemde. Hüsamettin Salar'la e, Merde ve sonra e, İran'da mektuplaşmaları var. O dönemde ilginç bir şekilde paraleller postulatı üzerine mektuplaşmalar var. Bilginler arasında. Niye? Hmm. Ki onun üzerine zaten oturup bu metni yazıyor. Yani demek istediğim o bağlama geri gidip o sokaklar arasında, kıvrımlar arasında dolaşmadan oradaki insanların tartışmalarını, entelektüel kaygılarını, dertlerini tespit etmeden buradan şöyle hamurvari resme bir çıkarımda bulunmak, yani işin tadı tuzu bunları da düzeltmek mümkün değil yani. Sonrasında zor. Tabii, başkalarının yanlışlarını düzelterek kendi oralarımızı vazetemeyiz. Kolay bir iş değil onu demek istiyorum. Yok, şüphesiz hocam hatta şöyle şimdi demin şeyi söylerken düşündüm de o yazma yeni yazma buluyoruz diyorsunuz. E, bütün bilgi akışını değiştiriyor. Tarih tabii. yazımını değiştiriyor. Tabii. Sonra dönüp hani Osmanlı'da bilim mi var e, diye bu... konuşan adam onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bilim derken niye kastediyor onu? onu ya, bilimi öyle bir tanımlarım ki bak bilimi öyle bir tanımlarım ki Nifton'dan önce bilim bulamazsın. Hmm. Bu senin tanımınla alakalı. Ya da bilimi öyle bir tanımlarım ki 1927'den önce bilim bulamazsın. Hak, var bu bilim tarihinde. Biz bilim felsefesinde bunları biliyoruz yani. Bilimi öyle bir tanımlarsın ki sen. Yani şuna benziyor. Sayıyı öyle bir tanımlarsın ki Frege'den önce insanlık sayı kavramına sahip olmaz. Çünkü o tanımlamış onu. Nasıl yüklersen. Tabii yani mesele burada gerçeklikle insanın kurduğu idrak ilişkisini idrak, rasyonel idrak ilişkisini, istidarı idrak ilişkisini esas alırsan... Mesopotam'ın itibaren başlatman lazım meseleyi. Babil şey Sümerler'den başlatman lazım. Yani gökyüzü nasıl çalışıyor? Yeryüzü nasıl çalışıyor? Bu gerçeklik dediğimiz bütün üyeleriyle fiziksel gerçeklik, zihinsel gerçeklik bu gerçeklik nasıl çalışıyor sorusunu edebiyatla da anlatabilirsin sen. Şiir de yazabilirsin. Mistik bir dil geliştirebilirsin. Ondan sonra Bir sürü yöntem, yol yordam ama bir de bunu rasyonel yani o istidlali e, idrakle yaparsan bilgiyi de bu şekilde tanımlarsan o bilim tanımı vermiştik hatırlarsan, evet. Mesoportan itibaren başlatırsın bunu çok çeşitli açılardan. Yani Selçuklu, Osmanlı, Anadolu Selçuklu, Cumhuriyet Neyse hepsinin kendi göre tabii ki şartları var, farklı yaklaşımları var. Yani diyelim ki bir de tabii şeye de bakmak lazım. Ne demiştik hatırla? Tek bir bilme yöntemi yok. Yani biz Merv'e gittiğimiz zaman, Nişabura gittiğimiz zaman Selçuklu coğrafyasının ...önemli merkezlerine gittiğimiz zaman... ...tek bir bilme tutumu yok bugünkü gibi. E, diyelim ki matematikçilerin... ...matematacılar diyoruz. şu deyince bugünkü matematikte karıştırınca ben onu matematacılar diyorum. Aslınız hocam onu da söyleyin. Yani gerçekliği sadece matematik dille, mantıkla değil de matematik dille idrak edeceğini düşünen bir ekip var. Bunlar da kendi alanında alt gruplara ayırıyor. Onlara matematacılar diyor. Şimdi Arapçası bunun talimiyyun. Öyle hiç anlaşılmıyor. Hiç anlaşılmıyor riyaz Yun demek doğru değil. Çünkü o hmm. e, i̇bn Sinacıların verdiği bir isim. Meşayiler e, var. Kelamcılar var değil mi? Çok çeşitli farklı felsefe tutumlar var. Bunlar bazı noktalardaki hisse bile çok farklı yaklaşımları var. Yani sen tutup bir meşay i̇bn Sinacı'ya e, kolay kolay bir rasatane kurduramazsın. Anlatabiliyor muyum? Rasatane ona ters. E, ha, rasatane kursa bile bir matematikçinin ...matematacının yaptığı şekilde bakmaz olaya. O ayrımları da bilmek zorundasın. Hmm. Anlıyor muyum? Yani mesela tıp çalışıyorsan farklı tıp okulları var. Tek bir tıp okulu yok. Yani diyelim ki İbn Sina'nın, El-Kano'nun fıt tıbbını kese kağıdı olarak kullanan tabipler var klasik gelenekte. Bak kese kağıdı. Hiç ciddi yani anlamda. girizekalı olduğundan değil bu adam. Oradaki tıp bilim kabul etmiyor. Niye? Tam tersine i̇bn Sinan'ın tıbbını esas bilim kabul edip mesela Ebu Bekir Razi'nin tıbbını tıp kabul etmeyenler var. Şimdi olaya kendi döneminin kaygıları, kendi döneminin sorunları açısından bakacaksın. Burası çok önemli. Şimdi tekrar ediyorum bu halk seviyesinde ya da bu konularla uzmanca ilgilenmeyen insan demiyorum ama entelektüel seviyede de iş komik. Evet. Evet. Evet, şöyle hocam çok rahatsız edici bir şey söylüyorsunuz. Günün sonunda uzman olmadığın, hakim olmadığın, bilmediğin sahayla ilgili konuşma diyorsunuz. E, Türkiye'de tabii bunu söyler. Türkiye böyle çalışmıyor biliyorsunuz. <gülüyor> Bilemem onu. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu da? Şöyle bir güzelliği oldu ama hocam hani bu, bu bağlamı konuşmuş olmamızın biz felsefe bilim geleneğini, Türk düşünce tarihinin kodlarını e, konuşmak için niye Cende gittik, geçen bölüm merde başlattık evet. sizin ifadenizle. Tabii tabii yani onu izah etmiş oldu bu. Yani şimdi biraz teknik gibi gelebilir ama şunu diyelim ki matematik ...yapıyor adamlar değil mi? Yani İsfizari... ...mekanik bilimini yeniden örgütlüyor. İşte klasik gelenekten gelen birikimi alıyor. <gülüyor> Merv'de yeni bir... E, ...mekanik bilimi kuruyor İsfizari. İşte öğrencisi Abdurrahman Hazini... ...bu da yine Selçuklu, Büyük Selçuklu... ...farklı bir şeye taşımaya çalışıyor. E i̇şte orada diyelim ki... ...Karaki, astronomiye yeni bir şekil veriyor. Çami... Şimdi biri kalkıp diyor ki... Göz... Güzel kardeşim bunları yapıyorsun da bu matematik nesneler gerçek nesneler değil ki... ...bunlar üzerine ürettiğin bilginin epistemik değeri nedir diyor mesela. Oy da e doğru. Yani bu matematik nesnelerin uzayı nerede? Bunları nerede kuruyoruz? Bu tarlada yetişmiyor bunlar. E bunlar gezegenleri gibi gözlemlemeye daire buldum diyemiyorsun. Değil mi? Yani ne fiziksel neslere benzemiyorlar. E zihinsel nesneler, mantıksal nesneler de değil bunlar ki yani tümeller gibi kavramlar gibi yargılar gibi e, bu matematik nesnelerin e, nerede kurulduğu idealiz ideal bir şekilde neredeler bunlar hadi bundan da vazgeçtik dedik ki bir şekilde matematik nesneleri kurduk peki bu matematik nesneler üzerine yargılarımız var bizim bu mantıksal yargılara benzemiyor yani ağaç yeşildir dediğinde ağaç bir nesne içeriği var yeşil bir nispet kuruyorsun ama işte dairenin çapı şudur diyorsun. Teğet şöyledir diyorsun. Hadi bunu da geçtik. Bunlardan hareket ederek modeller yapıp diyorsun ki Satürn böyle çalışıyor. Jüpiter böyle çalışıyor. İşte mesafe şöyle tespit. Bunların bu matematiksel yargıların uzayı yine bunların doğruluk değeri nereden geliyor? Biraz zor bir konuya girdim ama. Evet. Ama bunu tartışıyor bu adamlar. Şimdi ya da işte rasat yapıyoruz. Bu rasatlardan gelen verileri alıp parametreleri geometrik modellere çevirip buradan... Ee, mekanizmalar üretiyoruz bu mekanizmalarındaki güneş tutulmasını 50 yıl sonraki hesabını yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bunun epistemik zemini nedir? Yani felsefi olarak bunu tartışıyor adam. Şimdi sen bunlara girmezsen, orada kullanılan kavramlara girmezsen e, meseleyi çözemezsin. Şimdi e, bak ben 1987'de Süleyman'de çalışırken Müsliiddin Nari'nin En Muzeci Ulüm diye bir kitabını Müsliiddin Nari dediğimiz kanun döneminde Hindistan'dan gelmiş bir alim e, Ebu Suud'la bir tartışmaya giriyor. Sonra e, dönünce, dö dönerken Diyarbakır'da e, vali onu karşılıyor. Ona bir medrese kuruyor. İşte Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü bu yani. Hem İstanbul'da tutamıyor ama onu şey ülkenin dışına çıkmasına da izin vermiyor. Çok ince bir şekilde. Medrese kuruyorlar adamın adına. Hmm. Tamam mı? şimdi abi. Bu, bu, Burayı şey yapalım hocam. E, Ebu Suud'un illaki haberi vardır. Ebu Surt'la tartışıyorlar zaten. Tamam işte şöyle yok hayır. Kavga ediyor. Terk ederken Diyarbakır valisi tutuyor. Kavga etmiyorlar ama şunu anlıyor ki Ebu Surt'un olduğu yerde kendisinin bir numara olması çok zor. Tabi <gülüyor> Tabii o da geri dönüyor. Çünkü büyük bir alim o da. İyi bir aslunun felsefeci, matematikçi. Geri dönerken devlet diyor ki Diyarbakır Hı. valisi de bunu karşına Karşılıyor. Kendi çocuklarını hoca tayin ediyor. Ona bir medrese kuruyor. Mustafa Paşa. Ve devlet burada yine diyor ki senin medresenden ben. Devlet medresesi değil bu. Çünkü devlet medreseleriyle devletin olmayan medrese ayrımı var Osmanlı'da. Öyle mi? Tabii tabii. Bu medrese işi de karışık. Bir iş. dakika. Nasıl hocam? konu sürekli atlıyoruz ama bu burayı da bir kısaca söyleseniz en azından Ö ya özel eğitim merkezi. Yani devletin kendine bürokrat yetiştirdiği, kadı yetiştirdiği, müftü yetiştirdiği. Verdiği eğitim itibariyle verilen eğitim. Tabii tabii. Devletin kontrolünde olan. Kontrol derken müfredatına müdahil değil ama ee, nasıl diyelim? Devletle iç içi olan medreseler var. Bir de Doğrudan e, devletin dışında medreseler var. Hı. ve Bunlar ra rakamları büyük rakamlar. Bu konuda Bilgin Hoca e, Bilgin Aydın Hoca'nın yakında bir seri kitabı çıkacak. Bu medreselerin dökümü. %50'den fazla arttı medresi sayıları. Onu söyleyeyim. Yani diyelim ki Tokat'ta, Konya'da mesela 40 medrese mi vardı şimdiye kadar bildiğimiz? O 80-200 falan oldu. Bu yeni çalışmalarla. Yeni çalışmalarla birlikte. Hı. Bir de tabii medreselerin şöyle bir yanlış anlamalar. Ee, şimdi İstanbul'daki medreselerin öğrenci dökümlerine baktığınızda bir tane İstanbul vatandaşı yok içinde. Tayin şey mi sistem mi var hocam? Hay, medrese aslında yurttur. Yurt, yurt. Yurtlarda da dışarıdan gelen öğrenci kalır. İstanbul'da evi olan bir öğrenci niye medresede kalsın? He, Meddesede kalan öğrenci derken doğrudan fiziki olarak kalan diyorsun. Tabii, tabii tabii. Ama şöyle İstanbul'da oturup evine gidip gelip şey yani var. Ama bunlar dikkate alınmıyor. Diyorlar ki hemen İstanbul'da medrese öğrenci sayısı 5000. Işte Halbuki o 5000 sadece meddeselerdeki yurtlarda öğrenci yurdu gibi düşün. kalanlar. Hmm. Adam Fatih meddesesinde gidiyor. E, Fatih oturuyor. Niye meddesede kalsın ki? Yani bak daha medrese meselesini çözmüş değiliz. Hocam onu konuştuk. Medreselerle ilgili özel bir şey yani yapacağız. Şu anda benim yapmak istediğim biraz çarpmak meselesi. Yani biraz "Aa bak" gibi dikkat edersen o tür evet. örnekler veriyorum. Yani kısaca Diyarbakır'da şey izin veriyor. Ve diyor ki senin diyor yetiştiğin öğrencilerden ben yılda bir tane mülazemet vereceğim. Ne demek o? Devlet görevi vereceğim ona. Hmm. Bu büyük bir onur. O hocanın öğrenci sayısına etkisi artar. Artacak. Tabii çünkü devlet girebiliriz. İş garantisi var. İş garantisi canım, bugün de biz üniversitelerde böyle bir, yok mu bir kaygı gençlerden? Şimdi Demek istediğim meselenin e, çok dinamik olduğunu, hareketli olduğunu, coğrafyadan coğrafyaya, zamandan zamana değiştiğini ve e, takip edilmesi, bugünkü kavramlarla takip edilmesi mümkün olmadığını görmemiz lazım. Şimdi şeye dönersek, e, işte bu Bu Ettinler'in kitabını okurken orada geometri bölümünü, Hendese bölümünü okuyorum. Hendese bölümde diyor ki, e, bu هندesenin nesneleri konusunda ve e, matematik yargılar konusunda tartışma vardır diyor. Bunlar zihni midir, ayni midir filan. E, bunları genelde işte İbn Sinacı gelenekte vehmi yani insan kognisyonunun kurgusu olarak görürler ama diyor bunların yargıları nefsülemde doğrudur. Ayda ne demek nefsülem? 87 yalnız. Yani sen kaç yaşındaydın bilmiyorum. 82. 87'de ben bunu Süleyman'ı Kütüphanesi okurken aldığım not. Sonra üzerine gittim. E, tabii Nefsülem konusunda bazı ufak tefek risaleler yarın inanmıştı ama meselenin bağlamı yoktu. Yurt dışına gittiğimde e, çalışırken, işte Ablami Sabra, cep, işte belirli e, bu konularla çalışan insanlarla Nefsülem kelimesini İngilizceye nasıl tercüme ettiğini gördüm. Yanlış. Ve bunun üzerine oturduk çalıştık ettik. Sonra bir baktık ki Nefsülem kavramı Bilginin doğruluk kriteri mutabakat kriteriymiş belli bir tarihten sonra İslam dünyasında. Şu anda Türkiye'de ve dünyada bu konuyu çalışan en az 30 kişi var. Eee mutabakat derken Yani şimdi ifak iç... edilmiş olması mı mu? diyor. X y'dir dediğinde X y'dir önermesinin doğru olmasının e, zemini neresi? Bunu neye nispetle diyorsun ki A kişisi dedim gider ağaca bakarım. Tamam. Bakana ağaç yeşilmiş güzel. Bak bu doğru derim. Truth maker diyorlar buna İngilizce'de bugün. Evet. Onu doğru kılıcı bir yapısı olacak. Ama matematik nesnelerde bunun zemini neresi? Soyut nesnelerde. Tanrı hakkında konuşuyorum değil mi? Yok şimdi Nefsül Emre göre doğrudur diyor şimdi ya. Nefsül Emre dediği bilginin ne? yargılanan uzayı demek. Şimdi oraya girmeyelim de. Bir doğruluk uzayı yani. Böyle bir uzay var. Tabii. Şey evet. değil değil mi mesela bugün cumartesi. Bugün neden cumartesi? İttifak ediyoruz çünkü. Siz cumartesi diyorsunuz. Ben cumartesi diyorum. Yok, Benim o, cumart yok, böyle bir şey değil. Yok yok hayır. Fiziksel gerçeklik hakkında e, ilahi gerçeklik hakkında matematiksel gerçeklik hmm. hakkında konuşurken ürettiğim yargıların tabii. doğruluğunu nasıl tayin edeceğiz? Hmm. Bunun üzerine mutabakat böyle üzerine... bir uzay var diyor. Tabii bu, tabii bu bir teori gelişiyor. Bunu su, sufiler, arifler başka, efendim mantıkçılar başka, matematikçiler başka bir sürü şimdi şunu demek istiyorum. Bu daha düne kadar bu kavram İslam felseşi çalışmalarında yoktu. İşte nazariyatta bir makale çıktı sonra yurt dışında sonra derken çoğaldı bu. Şu anda Türkiye'de pek çok arkadaşımız bu konu üzerinde çok ciddi benim yaptığım ilk çalışmaları aşan son derece önemli çalışmalar yapıyorlar. Benim hatta yanlışlarımı tahsiye eden. Çünkü ilk olunca bazı şeyleri göremiyorsun. Demek istediğim şu, Böyle bir uzay olsa çok iyiymiş yalnızca. Ama şimdi bak bunu tabii şu anda yurt dışında özellikle e, bu konu üzerine çalışan e, İslam felsefecileri Finlandiya'da, Amerika'da Fransa'da filan bu kavramla ilgili yaptıkları çalışmalar çağdaş e, sorunlarla da ilişkilendirerek tartışıyorlar. Çok entesan e, sonuçlar var. Ben onları takip ediyorum. Şimdi demek istediğim bakın biz daha e, özellikle Razi'den sonra ki Razi'de biliyorsunuz Merv Çizgisinin devamı ortaya çıkan önemli kavramları, dönüşümleri. E, hani Ömer Türker Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var. Biz e, klasik genelimizdeki felsefi pozisyonları neler olduğunu bilmiyoruz şu anda. Düşünürlerimiz, düşünürlerimiz nerede duruyor? Onları bir, bir bütün olarak görüyoruz. Halbuki biri şurada duruyor, biri burada duruyor. Bu genel e, ölçekte bir de özel ölçekte aynı... Okulun mensubu diyelim ki Eberi, Esedin Eberi ile Nasret Hintusi. İkisi de i̇bn Sina çizgisinde ama pozisyonları farklı. Bunları da göz önünde ol. Herhangi bir önerme konusu nedir? Önermenin unsurları nelerdir? Bir sürü tartışma çıkıyor ortaya. Şimdi mesele çok ciddi demek istiyorum. Eyvallah, Her eyvallah. konuda. Bu matematikçiler açısından farklı olabilir. İbn-i Sina'cılar açısından farklı olabilir. Kelamcı, şimdi kelamcı derken bu kelamcılar... onu için diyorum ya ilk 400 yüzyılla sıkıştırıp kaldık İslam düşüncesini... Halbuki İslam düşüncesinde üretilen ilk 400 üretilen problemler daha sonra düşünür tarafından geliştiriliyor, ele alınıyor, farklı çözümler öneriliyor, onun farklı kavramlar icat ediliyor, farklı teoriler geliştiriliyor. Bunların henüz tam bir dökümünü bilmiyoruz. Yavaş yavaş başladı tabii Türkiye'de bu. Türkiye bu konuda şu anda dünya ölçeğinde ileride. Bak bunu da söyleyeyim. Tabii Türkiye'de şu anda bu konudaki çalışmalar e, işte diyelim ki Ömer Türker Hoca'nın, Tahsin Görgün Hoca'nın, İbrahim Ali Eşref Altaş'ın, Mehmet Öztürk'ün. E, işte nedir Ankara'da e, ki arkadaşlarımız çok, e, nedir e, Diyarbakır'da, e, nedir Adana'da, yani Türkiye'den çeşitli üniversiteleri i̇şte tek tek isimlerini saymayayım. Birini sayarsam öbürü beni tabii niye tabii. saymadı diyebilir. İsimler için onu bekledim zaten. He. Akşama kadar şey yapacak sabah kadar Gider, şimdi çok değerli genç arkadaşlar. Bu konularda güzel metinler üretmeye başladılar. Bu hmm. bir süre sonra bu e, düşünce geleneğimizdeki farklı hem büyük ölçekteki pozisyonlara felsefede, bilimde, mantıkta, kelamda falan hem de alt pozisyonlara e, tespit etmek açısından şu anda biz e, şey, belirleyici konumdayız. Onu söyleyeyim. Eyvallah. Türkiye'de yapılan e, bu konularda yapılan çalışmalar artık Türkçe okunmak için oryantalistlerin Türkçe öğrenmeye başladığını biliyoruz. Yani son zamanlarda ölen e, bu Alman e, orientalist, e, neydi adamın adı? Bak unuttum. E, bir konuşmasında bunu söylüyor. Artık bizim Türkçe öğrenmemiz lazım. Çünkü hmm. Türkiye'de bu konularda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz sadece Arapça ve Latinçe, şey, Farsça bilerek bunu halledemeyiz. Evet. Çünkü genelde orientalist gelir, Arapça <gülüyor> ve Farsça. E, bu çalışmaların da. Malumat haline dönüştürülmesi, popülerleştirilmesi anlamında söylüyorum. O ikinci aşama. Ee, o da başlaması tabii lazım. Tabii tabii o da ikinci aşama. Ee, şimdi nedenini sormak istiyorum dönüşte ama konuya giremediğimiz için dönüşte e, biz Selçuk'un Hayır Bahsene, konuya girdik aslında. E, Şöyle bir, bir giriş oldu bu. İş ciddi. İş çok ciddi. Evet iş çok i̇ş ciddi. Çok ciddi. Evet, evet. E, reklamdan sonra burada bu ciddi meseleyi konuşmaya devam edelim. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Biz ilk bölümde izleyen izleyicilerimiz bilecektir. Bir yazma eserler kütüphanesinin kitapları arasında dolaştık. Çok keyifli idi. Tek bir soru nihai yerde var. Cevabını aradığımız aslında onun ön hazırlığı. Oldu felsefe bilim geleneğimizi. Selçuklu, Osmanlı düşüncesini, Türk düşüncesinin kodlarını oluşma hikayesini aslında anlamaya çalışıyoruz. Orada dolaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bu ne kadar karmaşık bir şey olduğunu evet. ve tespit ettiğimiz yargıların nihai yani yargılar olamayacağını gerekçeleriyle evet. vermeye çalıştık. Bu önemli çünkü şöyle bir izlenim doğabilir. Ha bunlar araştırıldı. Nihai sonuçlar ulaştırıldı. Son cümleler kuruldu. Ve burada değil öyle. Yani düşünün. Şimdi şöyle düşünün. Çok basit bir örnek şeyden, 1040'ta dandanakan malum. Oradan itibaren herhangi bir kavramı alıp bunun nasıl geliştiğini, yani Turan, İran, Anadolu, Balkanlar hattında nasıl geliştiğini takip etmek ve bunu her kavram, her bilimde hem yargıda yapmak baya iş. Ve bunlar oldukça önemli değişimler ve dönüşümler. Anlatabiliyor yani. muyum? Bize meseleyi verecek dönüşmeler. Tabii. Çünkü mesela diyelim ki niye Meraga kuruldu? Niye mesela daha önce Meraga gibi büyük bir rasatane yok? Hmm. Sadece rasatane de değil. Başka şey orada kimya da yapılıyor. Simya da yapılıyor. Evet. Niye sonra hemen akabinde Tebriz kuruluyor? Hmm. Rebi Reşidi kuruluyor. Semerkant kuruluyor. İstanbul kuruluyor. Başka yerlerde başka işler yapılıyor. Ondan sonra... E, şimdi... Kurumsal dönüşümler var, kavramsal dönüşümler var. Anlatabiliyor muyum? Metin üretmeleri de bu nasıl yansıyor? Mesela niye ders kitap yazımı başlıyor? Selçuklu'da mı? Tabii. Ondan önce böyle matematikte mesela, tıpta, geometride, optikte, mekanikte, çeşitli alanlarda ders kitap yazımı diye bir şey başlıyor. Hmm. Niye? Durup durken olmayacağına göre bunun bir nedeni olması lazım. Adılıyor Şimdi aslında hocam şöyle hani girmek istediğim yerde orasıydı. Biz e, Selçuklu'da e, katılırsınız zannediyorum. Siyasi yapının kendisinden çok daha güçlü, örgütlü, sistemli, uzun vadeli düşünülmüş bir ilmi e, hayat ama ve yapı var. şunu söyleyeyim e, bizim geleneğimizde yani klasik İslam geleneğinde kastediyorum. E, ilim hayatı yani ilmi örgütlenme siyasetin üstündedir. Buna dikkat et. Siyaset İlmin reddiklerini örgütleme ya da koruma, muhafaza etme işidir bizde. Hatırlarsan konuşurken ne demiştik? Şehri hmm. ilim kurar, alimler kurar. Siyaset bunu korur. O ona bağlı ve tabii, muhtaç aslında. Tabii, tabii. Dolayısıyla ulemanın kafasında tek bir İslam coğrafyası, Darül İslam tektir. Siyasi teşekküller olabilir. Bu coğrafi nedenlerden kaynaklanabilir, hanıdan kalır, farklı... Kültür yapınlar filan, Timurlar kurulur, Ak Koyunlar, Karakoyunlar, Osmanlılar, şunlar, bunlar değişiyor bu. O dönemin partileri bunlar aslında bir tür. Çünkü aynı millet, aynı kültür büyük Yani Toplum İslam. E, e, tabi yani Selçuklu, Harzemşah ne fark var? Işte aynı millet. bir şöyle ulus devlet dünyasında doğmuş bir kafayla bakılınca. Ha, tabi tabi yani işte dedim ya e, mesela benim kisel tabi bir kanaatim, tek Türk devleti var. Harcadanlar yönetim, hükümet değişiyor yani. Ama o seçimle değil de kılıçla oluyor o kadar yani. Orada bir yöntem. E tabii yani esas olan burada Türk devleti geleneği. Türk milletidir. Yoksa A devleti, B devleti bu değişecek. İleride de değişecek. Şimdi hocam Hı. şöyle o yani evet bu açıklamayla oturduk zaten. artık senin yönlendirmene bırakayım çünkü bana bırakırsan iş evet, farklı. Yere gidiyor. Biraz Doğru. daha temas edilebilir evet, evet, bir tamam. yere. Evet İlmi hayatın çok güçlü, örgütlü olduğunu. Ilk geçen hafta şeyi konuşmuştuk yani devlet tecrübeleri yok. Aslında hayat tecrübeleri bile yok. Buradan bakınca Selçuklu'nun kuruluşu, Selçuk Bey, Tuğrul Bey dahiyane bir şey var orada. Tabii, çok tabii. uzun vadeli düşünülmüş, ince hesaplanmış adımlar atıyorlar. Evet. Ama... O döneme ilişkin Hı. sizden sizin hangi metinde hatırlamıyorum tabii ama Anadolu Selçukluları dönemine geldiğimiz zaman matematik sahasında gelişmeler görüyoruz. Özellikle Fakihlerin e, matematik... O çok sonra. Ee, Anadolu Selçuklular zaten. Ya... Şimdi burada şeyi biraz anlamaya çalışıyorum. şey at... çok güzel bir yere temas ettim. Bunu bence e, Açın sözünü hocam kesmemesi... Hı -hı. Şimdi matematik, bilimler, İslam medeniyetinde meşruiyet meselesidir. Herhangi bir bilimci değil o yani. Kime karşı hangi bağlamda meşruiyet? Toplu... Toplumsal ve dini meşruiyet. Sağladıkları dolayısıyla mı? Tabi, ne demek bu? Tabi, şimdi mesela... Din büyük oranda e, matematiğe dayanıyor. Terek hesapları, ferais, e, namaz vakitleri, oruç gibi birçok hmm. tayini. Dolayısıyla e, İslam geleneğinde, İslam medeniyetinde matematiksel olan, sadece matematiğin kendisi cebir, aritmetik falan demiyorum. Matematiksel olan, siyasi, dini ve içtimai, toplumsal meşruiyetin de kaynağıdır. Şimdi buna David King, bu Alman bilim tarihçi, İslam bilim tarihçisi bir kavramlaştırma yaptı. İslam'ın hizmetinde bilim diye. Yani bilim İslam'a hizmet ediyor. Ben de ona ikinci bir ekleme yaptım ve bunu yayınladım. Bilimin hizmetinde de din var. Çünkü dinin talepleri, din kurumsallaştığında özellikle talepleri de bilime yeni sorular sunuyor. E bu neticede, neticede toplumsal gerçeklik içerisinde yapılan bir iş. Hmm. Değil mi? Yani sen diyelim ki... ...astronim aletleri üretiyorsun. Niye? E, Kıble ayni yapacaksın. Zaman ölçümü yapacaksın. O dönemde mekanik otomatik saat yok ki. Herkes cep telefonu bakmıyor yani. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim var. Ve böyle bir yapı başka bir yerde yok. Yani diyelim ki Hristiyanlık böyle bir şeyi gerektirmiyor. Ya da Yahudilik. Ama İslam'da... ...İslam bilimden... ...bilime çok muhtaç tırnak içerisinde. Çünkü şehri kurmak için o anlattık onu. Aynı şekilde İslam'ın o talepleri de, hmm. ihtiyaçları da e, şeye e, bilime yeni alanlar açıyor. Bak bir örnek vereyim. Harizmi 830'da Kitabul Muhtasar fi Mucab ve Mukabeli yazdı mı? Tarihte ilk cebir adı geçen metin değil mi? Bildiğimiz işte birinci denklem ikinci derece denklem çözümleri çok terimli çarpma falan falan. Ve bunu memuna sundu. Peki insan şöyle bir şey bekliyor. Kitap diyelim ki yaklaşık 100 sayfalık bir metin olsun. E, metnin 25 sayfası cebir. Diğeri ne? Tamamen toplumsal gerçeklikle alakalı pratik meseleler. Yeni icat ettiği bir teoriyi terek hesabını uygulamış. Arazi hesabını uygulamış. Ondan sonra e, nedir onun adı? Yol ve benzeri işte havuz ölçümleri bilmem ne bir sürü şey uygulamış. Yani o dönemde toplumsal olan içerisinde ne düşüyorsa ona uygulamış hepsini. Anladın mı? Mesela uygulamalı geometri mesela. Misaha dediğimiz. çünkü devletin ihtiyaçları var. Yani cebir gibi bir teoriyi daha yeni yani ilk ondan öncesi yok. Hemen e ge sosyal gerçekliğe e toplumsal gerçeklikteki ihtiyaçlara uyguluyor. Çünkü fukun ihtiyaçları var. Devletin vergi ihtiyaçları. Vergi toplayacaksın değil mi? Her şeyin gökyüzüne bağlı mevsimleri filan tahliyeceksin. Dolayısıyla İslam dünyasında bu son derece açıktır eserlerde. Ha bundan bağımsız son derece teorik eserler var şüphesiz ama. Sadece entelektüel çabayla bu da var ama değil mi? Var, var ama yani demek istediğim bu şey gibi boşluk kaldırmayan bir hiyerarşiye göre. Hı. Yukarıda teorik bir şey üretiyorsun tabii çok ilginç teorik şeyler yapabilirsin ama bu aşağı doğru süzüldüğünde toplumsal ihtiyaçlarla son derece alakalı bir mesele. Şimdi senin soruna tekrar dönersek orada ulemanın şeyi çok güzel bir tespit ettin aslında onu. Yani iyi yakaladın. Ulemanın oluşturduğu ağ son derece güçlü ama bunu da Selçuklar üretiyor işte. Selçuk döneminde üretiliyor. Ondan önce de böyle bir ağ yok. Yani ulema sınıfı tırnak içerisinde yine bu dönemde üretilen bir yapı. Şimdi işte hocam oraya dair sizin kanaatiniz, hani bu bir kanaat meselesi artık. Fenaatiniz nedir diye sormak isterim. Nasıl mümkün olur? Yani ha, çünkü güzel. daha dün Müslüman oldu bu adamlar. İslam medeniyetine daha dün öklendiler. Ama şöyle, ne dedik? 400 yaşında bir medeniyet. Yönetici elit bunlar. Yönetici elitler. Hı hı. E, ama etraflarındaki bürokrasi, e, Samanoğulları, ondan sonra Gazneliler, Karahanlılar, Nizami Mülk daha önce bürokrat yani... Selçuklu'nun ürettiği bir adam değil o. Şöyle ama işte hocam hani fotoğrafı tam net ifade edin diye söylüyorum. Evet saydınız. İşte Güveyhoğulları. değil mi? Şeyde, mi? aşağıda. Tabii Mısır'da. Bunlar da var. Evet. Kaotik e, ne diyeyim tırnakçısını söylüyorum. Saçma sapan bir fotoğraf da var. Bir şeyi tercih ediyorlar tarihe çıkıp. Şimdi o Orada te o tercih. O... Çünkü biraz sonra şeyi de soracağım. Hanefi Maturidi bir yönelimleri var. Şöyle ha güzel. Bunları nasıl Çok güzel. planlayıp evet. kurabiliyorlar? Yok onlar planlı bir şey değil. Girdikleri coğrafya Hanefi Maturidi. Karanlılar'da Hanefi Maturidi, Gazneliler'de, Samanoğulları'da. Hmm. Yani Selçukların e, İslam medeniyetine girdikleri coğrafya önlerindeki örneklikler zaten e, Hanefi Maturidi bir coğrafya. Büyük oranda. Büyük oranda. E, ama bu onların e, of tutumlarını e, katılaştırmıyor. Sadrazam ya da ikinci adam Şafi olabiliyor. Öbürü bir mesela diyelim ki Sultan Sencer'in etrafında İbn-i Sinacı filozoflar cirit atıyor. Ya da e, nedir onu matematikçiler. Şimdi o Sultan Sencer üzerine ayrı bir program yapmak lazım yapalım bence. Evet ya bir de şeyi de mesela o tırnak içerisinde söyleyeceğim tabii siz doğru ifade kurarsanız o hoşgörü yani eşariler takibata uğruyor. Şafiler oluşturuluyor. Ama o ilim, ilim ilim kavramı üzerine konuştuk ya onu. Yani kurulan işte burada işte yeni zihniyeti iyi anlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi e, Selçukların Selçukluların en büyük başarısı Ertuğrul Bey'in şahsında cisimleşen Selçuk. insanlığın tu Tuğrul Bey. Tuğrul Ertuğrul Bey. Ertuğrul affedersin. Torul Bey. In, İnsandığın tecrübesinden istifade etme becerisi gösterme. Hani dedik ya nasıl yöneteceksin devleti diye sorduklarında insanlığın tecrübesine münacaat ederek deyip ele şariye biz hayvan güden bir milletiz bize insan yönetimi öğret diyor ya bu işte. Ee, şimdi bu yeni Müslüman olan insanlar naif olurlar genelde. Şimdi tabii ruhunun bir sözü var. Bu meşhur Fransız Türkoloğun. Türkler yalın bir din inancına sahipler. Ee, yalın oldukları için çünkü 400 yaşında bir medeniyete giriyorlar. Oradaki tartışmalarla şey değil kafaları. Kayıtlı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani yorulmuş o, değil. Tabii ya. yani. Hah, çok güzel bir tabir. Yorulmuş değil. Yük değil onlar için. O açıdan işe çok sade yaklaşıyorlar. Bunu daha sonra Moğollarda da göreceğiz. bak O da çok ilginç. Hı. Aynı yine gelen Moğollar da benzer bir yaklaşımı sergileyecekler Müslüman olduktan sonra. Bu tabii dediğim gibi o insanların arka planlarına dikkate alarak bunu söylemek mümkün. O ee, bu sadelikle muhatap oldukları kültürü organize ediyorlar. Etraflarındaki insanları da dinliyorlar. Yani çok farklı insanlar olmakla birlikte. Ve okuma yazma bilen insanlara bürokraside ciddi görevler veriyorlar. Bu da önemli çünkü henüz onlar o okuma yazmanın gerektirdiği bürokratik vazife üstlenecek bir birikim yok. Medreselerin kurulma amaçlarından bir tanesi de oğuzlar eğitmektir. Hmm. Sadece şu o, hukuk tarafı var bunun ama e, bu zannediyorum Nizami Mükün ...ya de başka bir yerde okumuş olabilirim. E, yani oku şeyin devlet kademelerinde Türklerin istihdamı meselesi olunca okuma yazma diyor Nizami yani Okuma yazma bilen insan varsa getirin diyor. Hmm. Şimdi e, bu bunun Uzun bir şey incelenmesi lazım. Yani burada niyayi cevap nedir o çok net verilemez ama bir şekilde bu yapı kurulduktan sonra e, o geçen hafta anlattığımız merkez-çevre ilişkisine göre devleti örgütledikten sonra bilim hayatına bu nasıl yansıyor bu merkez-çevre örgütlenmesi. Evet. İşte o çok önemli. Şimdi yeni yapılar ve iddialı yeni yapıların ilk yapacağı şey masadayı, masayı bir düzenlemektir. Kişisel kanaatim Çağsuklarında felsefe bilim tarihi açısından öyle bir şey İslam tarihinin o döneme kadar ürettiklerini masaya bir koyuyorlar. Şimdi bu masa meselesi ciddi bir mesele. Bağdat'ta bir masa kurulmuştu hatırla. Harun eşitten başlayıp Memun'dan o masada Hint kültürü, Çin kültürü, Orta Asya kültürü, İran kültürü, Bizans, Yunan hepsi konuldu ve oradan büyük bir şey çıktı. O kültürü çünkü o masayı bir düzenleyeceksin farklı bilgiler var. Mesela dedi ki pi sayısı hakkında çok değil mi çok, bir 3 4 değer var. Hangisi doğru? Ya da oturup çok farklı astronomik sistemler var. Bunların hangisi doğru mesela? O rasathaneler kurdular. Bu, bu bilgileri denetlediler. Belilerini seçtiler. Kendi felsefi pozisyonları, dini pozisyonları, politik pozisyonları açısından ve İslam dünyasında bir patlama oldu, değil mi? İşte İbn Sina'lar yetişti, Farabiler yetişti, efendim Zehraviler yetişti, Harizmiler şunlar bir sürü şeydir. Şimdi yeni bir siyasi örgüt geliyor. Bu belli bir yıkım üzerinden geliyor. Belli bir kaos üzerine geliyor. Ve o da bir masa kuruyor. Mer masası diyelim buna da. Bu, bu, masanın, bu masada e, 400 yıllık İslam medeniyetinin ürettiği her şeyi koyuyorlar. İşte burada bu masayı düzenlemek için iki operasyon yapıyorlar. Birincisi matematik bilimlere bir operasyon yapıyorlar. İkincisi felsefi, hikemi bilimlere bir operasyon yapıyor. Ne demek operasyon? Yani bunları bir düzenleyelim. Birine tahrir hareketi diyoruz, birine tahkik hareketi diyoruz. Hmm. Şimdi istersen bunlara girelim bence. şey olarak, şey olarak. Eyvallah. Tahrir hareketi ne demek? Akdeniz dünyasında üretilmiş. Milattan önce nerede başlıyorsa üretilmiş. Arapçaya tercüme edilmiş. İnsanlığın ürettiği diyorsunuz aynı Akdeniz dünyası büyük oranda Tabi İslam dünyası Akdeniz dünyasını genişletiyor. Biz henüz daha klasik İslam üzerine hiç konuşmadık. İslam'ın yaptığı en büyük katkılardan biri Akdeniz dünyasını Çin Seddinden Endülüs'e Kuzey Afrika'ya kadar genişletmesi. Yani İran mesela İslam öncesi İran. İslam öncesi Türk doğu düşüncesiyle çok hemaldir. Budist, Zerdüşt, Manicilik falan. Ama bu şey geliştikten sonra bunu Biru'nu söylüyor. Bunu benim tespitim değil yalnız. Çift değerli mantık dediğimiz Aristotelesçi İbn-i mantık düşünme biçimi Çin Seddi'nden Endülüs'e kadar yayılıyor. Bu çok önemli bir şey. Matematik yapma tarzı mesela. <gülüyor> Diyelim ki Hint matematiği teknik bir şey ama Hint matematiği yapma tarzıyla klasik gelinliği kastediyorum. Ee, Akdeniz dünyasının matematik yapma tarzı aynı değil. Çok uzun bir hikaye. Bu, Biruni bunları çok iyi yakalamış bir adam. Ama tabii. tabi İslam'ın yaptığı şey hem birbirlerine tanıtıyor hem her birinin tabii. ufkunu genişletiyor. Kes, kesinlikle. Sadece Müslümanlar açısından da değil. Değil. O bölgedeki tüm kültürler, tabii, tabii, toplumlar. Tabi tabi canım şimdi ileride ona gireriz. Mesela Çin'de kurulan İslam <gülüyor> rastathanesi, rastathaneleri hatta. Hastaneleri, eczaneleri, Kubilahya'nın zamanında nasıl operasyonlar yapılıyor da. Mesela Şems-i Buhari'nin e, Mönke ile birlikte... Neler yaptığı, Nasreddin Tusi'ni oraya adam göndermesi, oradan Çinli sorunların Meraaya gelmesi falan, onlar uzun hikayeler, onlar üzerine konuşacağız. Yani o, bu öyle basit yalı, yaratılmış bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Belirli dönemde siyasi birliktelikler o e, bilginin akışını hızlandırıyorlar. Şimdi üç, ne demiştik hatırlanır Üç şeyin hareketine dikkat edeceğiz. İnsanın hareketi, malın hareketi, bilgin hareketi. Bu hareketin hızı medeniyetlerin de. Gelişmişliğini, ilerlemişliğini belirliyor. Bilgi ne kadar hızlı dolaşıyor. Yani bak Cengiz'in Moğolların kurduğu sistemde Pekin'den Kahire'ye kaç günde gidiliyor Yusuf Hocam? Söyle bak. Pekin'den Kahire'ye. Evet. Uçakla kaç Diğer saat? Yedi sistem. gün. Yedi gün. Evet. Bugün... E... Öyle bir sistem, o yam sistemi öyle bir sistem hmm. ki yedi günde Pekin'den... E... Ve tabii. güvenlik endişesi olmadı. Tabi tabi. Zaten esas o. Ee, gidiliyor. Şimdi bu hız artınca ne olur? famonji gelir Meragaya. bu Şemsul Bukhari gider Pekin'e. Hiçbir sıkıntı olmaz ya. Yani. İkisinin astronom. Pekin'den kalkıp... Gideriz, gelir Tebriz'e. Tamam. Ee, Yusuf Kırşehir'e gider Endülüs'e. İbn Arabi gelir Konya'ya. Bu işler böyle. Çin'den geliyor. Tabi Çin'den. Diğeri Rum'dan. Tabii tabii Şemsül Bukhari dediğimiz adam Çine gidiyor Kubilay Han'ın yanına gidiyor orada satani kuruyor. Bu bir tarafıyla şu tabii hocam bugünkü dünyadaki fotoğrafı söylüyorsunuz bin yıl öncesi yani bugün dünyada atıyorum çok gelişmiş şeyler var ilim merkezleri dünyanın her yerinden öğrenciler. Bu her dönemde var. böyleydi yani sen şimdi bak hmm. Platon akademiyi kurduğu zaman Ödoküs geliyor kim bu Anadolu'lu Mısır'da okumuş Babil'de okumuş bir Anadolu'lu. Büyük Asunom 40 gün 40 gece ziyafet veriliyor şerefine. Geldi diye Tabii. Ya da e, nedir onun adı? Hipokrat geliyor. Matematikçi olan Hipokrat geliyor. 400'lerde Bunlar e, o dönemde her dünyanın, yani bu çok yalıtılmış bir şey değil. E, entelektüel uğraşısı olan insanlar belli bir seviyeden sonra birbiriyle irtibatı eğer maddi şartlar müsaitse gayet kolay bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Şuna katılır mısınız hocam? bir ilerlemeci modelle insanoğlu bilgiye ve bilgine duyduğu hürmet azalıyor. Tabii bu azalıyor. ilerleme değil mi? Gelişme diyelim. Gelişiyor canım. Yani ilerleme hani gelişiyor mu diyorsun? Tabi gelişiyor tabii. Şimdi şöyle ilerleme çok e, yüklü bir kelime. Yorulmuş bir kelime değer Hı. yargısı ifade ediyor. İlerliyoruz yani hep iyiye gidiyoruz, güzele gidiyoruz anlamında anlaşılıyor. Da. Onun için ben gelişme diyorum. Tabii gelişiyor. Yani dedim ki biz Mezopotamya'nın cebriğiyle Yunanların cebrenistikçe bir İslam cebriği Efendim İtalyan Bolonyacı bir okulun filan böyle koy yok, yani. yok hocam bilginin kendisi itibariyle değil. Bilgine duyulan hürmet, e, saygı, ihtimam e, şimdi, azalıyor diyorum. Azalıyor Hatırlıyor mu? Musunuz? Azalıyor mu? Evet. Niye? Bilginin kendisine. Yani klasik dönemde e, şimdi az önce şeyde örneği. Azdı çünkü ama zorunlu eğitim yoktu. Sadece yani diğer bakıra kapıda karşısında tören çok, yapılıyor. Ama çok az da bak. Şimdi, Bundan dolayı mı? Şimdi zorunlu eğitim yok. Hmm. Çok akıllı e, ve talip olan Talebe onun için, talip olan insanlar uğraşıyorlar. E, o açıdan az insanlar. Yani bu bugünkü gibi zorunlu eğitim, herkes her şeyi öğrensin. Tabii zorunlu eğitimin temel mantığı da kapitalist sistemin tüketim mekanizmalarını çoğaltmak da, onu da söyleyeyim yani. O ayrı bir konu da. Şimdi o dönemde istisnai bir durum bu. Her şeye rağmen istisnai bir durum. Hmm. Bunu yaygınlaştırmak çok ciddi e, politik organizasyonlar, toplumsal organizasyonlar gerektiriyor. Yani medrese sistemi kuracaksınız, okul sistemi yani. Ee, i̇nsanları zorlamıyorsunuz çünkü o dönemde sosyal ilişkiler, iletişim, ulaşım, ihtiyaçlar farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani tarım toplumusunuz, tarım yapacak insanlara ihtiyacınız var. Herkes ilme yönetemezsiniz. Modern bilim ilk çıktığında Fransız kralı soruyor değil mi? Fransız şeyine, danışmanına zannediyoruz. Mersen bu. Şimdi ismi yanlış olabilir. Diyor ki bu Nova Scientia diyorlar. Bunu ne yapalım diyor. Ne diyor? Ee, zeki insanları buraya yönlendirelim ki diyor. Zaten aliniz rahat siyaset yapın diyor. Çünkü zeki insanlar siyasete girirse e, bunlar uğraşmak okay. zor olur. Düş, düşünsene Einstein'ın politikacı olduğunu. Başarılı. Belli olmaz. O zeka ile yetiştirilirse ama. Hmm. Şimdi Nova Scientia biraz da zeki insanların meşgul edilmesi için bir araç olarak da görülüyor. Burjuva toplumunda. Hmm. Tabi. Özellikle aristokratlar burjuva ile zenginleşen insanların zekilerini siyasete yönlendiriyorlar. Makulmuş aslında. Ya tabii o dönem var bu mektubu geldi. Bunu hmm. e, Jacob Margaret Jacob'un Cultural Meaning of Scientific Revolution, Bilim Devriminin Kültürel Anlamı kitabında var. Bu mektup da var. O tartışma da var. Orada okuyabilirsin. Şimdi, demek istediğim bu her dönemde bu tür şeyler var. Klasik geleneklerde entelektüel faaliyet belirli insanların e, ele aldığı bir faaliyet. Yani onun için Gazze Ali diyorsun. Toplumun ihtiyaçlarına göre organize olur bir şey canım. Yani o dönemde ihtiyaçlar neyse ne kadarsa. Hmm. Biraz zenginlikle de alakalı değil mi? Timur döneminde Herat'te 7 bin fakih var. Öğrenci. E bu biraz maaşla, parayla alakalı. Dikkat et oradaki öğrenci %100 bursludur. Her şeyi devlet tarafından karşılanıyor. İhtiyaç da var çünkü. İhtiyaç da var. Yani e, ekonomi yapı iyiydi, politik organizasyonu iyiyse, ihtiyaç varsa ise ona göre madde açıyorsun. E, bir yerde diyelim ki bir dönem 4 maddesi var. Bir yüzyıl sonra 40 maddesi açılıyor. Niye? İhtiyaç oluşuyor, nüfus artıyor, oradaki bölgenin e, ticari merkez olması falan bir sürü şey var. Bunları e, neden onu tarihsel izleyi takip edip tek tek tespit Tabii, Tabii şimdi şey geri dönersek vaktimiz de azalmış. Yeniden reklama gideceğiz hocam şey. Biz bence hiç kalkmayalım buradan devam edelim yemimiz de burada yani bu böyle Aslında olur. Şeyim aklıma hala hocam nefsi emir kavramında kaldı bu arada Öyle reklam mi? arasında konuşmuştuk tamam, ya. Onun üzerine bir daha şey yaparız, ee, bir program yaparız istiyorsan. Ben çünkü çok evet. beni çekti o evet. ee, Selçukluların tarihe çıkması ve ilim meselesini ele aldığı yer evet, orada bir tarih hareketinden bahsediyordum. Evet. Yani tüm matematik metinlerini topluyorlar. Bunu iddiaları dolayısıyla. Masaya koyuyorlar, değil yeni mi? Yeni bir şey yapıyoruz, bak yeni bir devlet kuruldu. Yani şu da olabilir, o anlamak için soruyorum. Ee, evet tarihe çıktık, yeni bir şey yapacağız. Ben bu bu diyarların tamamını Rumu tutacağım. Şimdi o siyasi iddialar var. Bir de İslam dünyasındaki 400 yıl boyunca ortaya çıkan ürünler var, gelişmeler var ve bunlar birbirleri çatışıyor, hmm. değil mi? Şimdi bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela Gazze'nin projesi de bunda alakalı. Yani tahrir projesi filan diyoruz. Bir de aslında o tahkik projesini Gazali başlatıyor. Şimdi ne yapıldı şimdiye kadar? Şu masaya koyduk. Bunların bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Şimdi matematik daha sade bir şey olduğu için ondan başladım. Öbüründen daha ayrıntılı konuşacağız tahkik projesinde. Çünkü işin içine Gazali girecek. Mesela ne yapıyorsunuz? Diyelim ki bir geometri kitabınız var elinizde. Minattan önce 300'de yazılmış. Ama o gelişmiş. Sonra İslam dünyasına tercüme edilmiş. Orada eklemeler, nehir yüzlü ekleme yapmış, değil mi? Ebu Leys e, ekleme yapmış, e, sabit binkuru ekleme yapmış. Yani saymayım, değil mi? Sen evet. gülmeye başladın, saymıyorum. Bir sürü ekleme yapılmış, eleştiriler yazılmış, farklı teoriler geliştirilmiş, İbn Sina gelmiş, e, elementleri yeniden düzenlemiş, bazı teorileri birleştirmiş, bazı teorileri ayırmış, yeni ispatlar. Bir sürü iş. Bunların yeniden organize olması lazım. Yani, oturuyor, ne yapıyorlar? Oktidin elementlerini, oktit artık o bildiğimiz isim değil yani. ilmin adı olmuş. Yani hmm. geometriyi yeniden ele alıyorlar. Kendi ihtiyaçları doğduğunda. E, o is, nedir? ispatları yanlış olanları düzeltiyorlar, yeni ispatları ekliyorlar falan filan falan bir sürü yap ama bunu bir, bir tane yapmıyor. Diyelim ki Şemseddin Nisaburi bir şey yapıyor, Esri Dineberi başka bir şey yapıyor, Nasreddin Tuğsi başka bir şey yapıyor. Oğlu Sayınettin Ali başka bir şey yapıyor. i̇bn Sertak başka bir şey yapıyor. 5-6 tane hatta ona yakın matematikçi sırf bu geometri meselesini toparlamaya çalışıyor. Hatırlıyor muyum? Tahrir hareketi ve bu yaklaşık bir yüzyıl yıl devam ediyor bu. Bitmiyor. Daha sonra kurumsallaşıyor falan. Bu tahrir hareketi peki hocam buna ilişkin sorayım. Şimdi Sizin bugünden orayı kurarken... Eserler var elimizde pozisyonlandırmanız mı? Yoksa hani oradaki Yok. hareketin formuna bakıp... Hayır, kendileri, kendileri diyor buna canım. Öyle mi? Tabii, tahrir. Bak bunlar hatta, İbn Tusi bunları kurumsal bir şeye dönüştürdüğü için, İbn-i bunlara şey der, Ulu Umut Nasiri, Nasreddin ilimleri der. Hmm. Yani çünkü en son halini o vermiş. Dolayısıyla onun adına nispet ediyorlar, saygı duyuyorlar. Yani ne demek bu? E, tüm matematik bilimler yalnız astronomi, geometri, aritmetik, cebir, kürelerle alakalı metinler, e, optik, hepsi tüm matematiksel olan, nicel, nicel ifade edilen bilimlerin ortak adına Nasreddin Tuğsi ilimleri diyorlar tahrirat, taş köprüzade. miftav Sade bu tahrirat kelimesini kullanırken diyor ki bu yeni yazım tekniğidir diyor. Yeni bir yazım tekniğidir. Hakikaten de öyledir. Tusi için değil mi hocam? Tusi'nin yaptığı. Tabi tabii. Ya, tabii, tabii. Ama Tusi'nin e, merkezde olması bunu Merakada kurumsal hale dönüştürüyor. Yoksa bunu başlatan Tusi değil. Bunu başlatan e, Merde, Şemseddin Isaburi, sonra Esredun Eberi, e, ondan sonra e, Bahattin Haraki, Ömer Çamili yine sen e, gülümsemeye başladı ben isimleri kestim. Tusi de bu zirveye çıkıyor. Mesela İbn Sartak var, Muhyiddin Ma'ribi var. Merakada. Hmm. Mesela bunlardan bir tanesi İtalya'da 1590'da basılacak. Tahrir Usul Hendesi. Bunların adı zaten tarir. Tahrir. Tahrir Usul Hendesi, Tahrir-i Majesti, Tahrir-i Uker, tahrir Menazır, tahrir bil. Adı Tahrir yani. Ben adını ben koymuyorum. Eyvallah. Dolayısıyla şu, e, ellerini ikman biliyorlar. biliyorlar. Ne olması gerektiğini biliyorlar. Tabii, tabii. E, oturuyorlar ve bunu e, kuruyorlar. Yani ister Yunancadan tercüme edilmiş olsun, ister Arapça yazılmış olsun, mesela sabit bir Kur'an'ın yazdığı metinler falan bunların hepsine yeni mesela dil birliği, kavram birliği sağlıyorlar. Çünkü İslam dünyası çeşitli yerlerinde matematik kitapları yazılmış, farklı dönemlerde yazılmış. Diller farklı, ifadeler farklı, ortak bir terminoloji, ortak ifade birliği, ispatlar, e, yanlış ispatları üzerine yeni ispatlar yapma, yeni teoriler, filan. Çünkü İbn Heysem çok entesan şeyler yapmış. Bunların bir şekilde Eyvallah. Bilgi akışına girmesi lazım. Eyvallah. Hocam yönetmenim bana kızıyor muhtemelen. Çünkü epey oldu. Ama Değil şöyle yani ona da söyleyeyim yani istediği kadar kızabilir. Bu cümleleri kesmeyecektim. Eyvallah. Bitirdiniz. Reklamdan sonra devam edeceğiz burada. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşinde <gülüyor> ile e, kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz bir giriş yapmaya çalıştık Türk felsefe bilim geleneğinin konular üzerinde konuları üzerinden. O tahrir meselesine girdik ama. Tahrir meselesine girdik. Onu uzatacağız tabii ama devam edelim hocam. Yani o şöyle Sen buyur. Şunu başta hemen bir tanımını yapsanız aslında. Demin biraz hızlı girdik çünkü. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz de ne oluyor anlamış olur. Biz anlamadık ne oldu? <gülüyor> tahrir yani Selçukluların tarihe çıkmasıyla İslam medeniyetine 400 yıllık bir medeniyet eklemlenmeleriyle birlikte bir şeye başladılar. Buna tahrir diyoruz. Matematik bilimlerde, matematik bilimlerde. Şimdi şöyle, o nedir? Ya masaya kitapları koyduk mu? Evet. Kisli bilimlerle ilişkin. Matematik bilimler var, mantık bilimleri var. Kendilerine doğa, kadar gelen doğa, bütün yekülü. Bütün doğa felsefesi var. Şimdi bunlar okuma biçimleri geliştiriyorlar. Tahrir bunlardan biri. Tahkik, takrib, takrir... Bak bunların hepsi yeni okuma biçimleridir. Metinleri daha nasıl, peki bunun amacı ne? Metinleri daha rasyonalize etmek için. Daha sağın hale getirmek, daha dakik hale getirmek için. Tahrir esas itibariyle matematik metinlerindeki ispat süreçlerini, teoremleri incelemek, ortak bir dil birliği sağlamak, yeni ispatları metinlere dahil etmek, Yanlış ispatları düzenlemek. Bunun 7-8 madde İslam düşünce atlasında bunların hepsi var. Yazdım ben onları. Şimdi mesela tahkik e, meseleleri felsefi meseleleri ispatlı ele almak. Delillerle beraber düşünerek. Tetkik yaptığımız delilin mantığını delillendirmesini yapmak. Hmm. Takrip e, şey takrir Herhangi bir e, bilgi aktarımında öncüler arasındaki irtibatı kurmak. Tarlılık arayışı. Tabi. Takrir ise öncülerle sonuçlar arasındaki irtibatı yeniden tesis etmek. Yani bizim öncülerimiz var. Şu sonuç öğretilmiş ki doğru mu acaba? Bunu yeniden kontrol etmek. Yani mekanizma geliştiriyorlar. Çeşitli okuma biçimleri. Tahrir, tahkik, tetkik, takrir, takrip... Ve buradan hareket ederek eser yazma geliştirecekler. Buna henüz daha girmedik. Eser yazma. Eser türleri değişecek. İhtisar, mülakhas, muhassal, çeşitli, tenki, tecrit, e, yaklaşık 12-13 farklı eser yazma tekniği geliştirecekler. Sençuklar. Hmm. Buradan şunu anlıyorum hocam. Temas ettikleri şeyle ilişkileri e, bugünkü gibi değilmiş. Çok somut. Tabii tabii, yani tabii. Dokunduğu şeyi anlıyor, bütün anlamaya çalışıyor. Tabii. bütün anlayamıyorsa nasıl yaparım da anlıyor, anlayabilirim. Tabii doğru şöyle, karşısında. şimdi ben bir iddiada bulunuyorum. Bu iddianın öncülleri var. Bu öncüleri hareket edip bir iddia geliştirdim. Şimdi sen bana diyorsun ki ya bunların doğru olduğunu nerede biliyorsun? Bak diyorum ki sen öncüler arasında ilişki çok sağlam bir ilişki. O mantık kullandığım Bu da mesela diyor bu takrir. Sonra diyor ki güzel de bu öncüle sonuç arasında ilişki dolayısıyla çeşitli okuma biçimleri geliştiriyorlar. Bunlar metodoloji aslında. Ama metin içi okuma biçimleri. Bunlar üzerine çok ciddi çalışmak lazım. Ya da bir şey ispat ediyorum. Bu ispat tekniğini nasıl geliştirdim? İspatın ispatı. Buna tetkik denilir. Tetkik demek unufak etmek demek bak. Tetkik var. Dakika kelimesi oradan geliyor. Unufak ufak etmek. Yani herhangi bir şeyi ispat ettiğimin e, ispat ederken kullandığım zemini de yöntemi de ispat etmem lazım. Niçin o yöntem? Bu ilkelere dayanıyor. Tabii Tahkik etmek de bu meseleyi ispatlı bir hale getirmem lazım. Ben konuşabilirim canım. Edebi bir konuşma yapabilirim. Dini bir konuşma yapabilirim. E, mistik bir konuşma yapabilirim. Ama benim bunu ispatlamam lazım. Seninle bunu paylaşabilmem için. Ona da tahkik diyorlar mesela. Bunlar üzerine konuşacağız. Bak, tahrir burada. Tahririn tabii başka kullanımları da var. Muharrir kelimesini kullanıyoruz değil mi biz bugün gazete? Buradaki tahrir Tamamen büyük oranda matematik bilimlere has bir okuma tekniği biçimi. Bak şimdi bir örnek vereyim sana, güzel aklıma geldi. Şimdi sen diyelim Tuğrul Beysin, işte Çağrı Bey, Nisa Melikşah fark etmez. Rasatane kuracaksın. Ya rasatane bugünkü ya nükleer testler kadar pahalı bir iş o dönemde. Ya devletin geliri ne zaten? Tarım toplumusun sen? Rasatane deyip geçme, onun alet üreten şeyle tezgahlar kuracaksın tabii. Ondan sonra medreseler kuracaksın, yurt kuracaksın, aletler üretilecek, kitaplar üretilecek, öğrenciler yetiştirecek, insanlar beslenecek. Büyük bir mali şey, güç istiyor bu. Yani meraga meraga diyoruz da meraganın önemli özelliği nedir biliyor musun? Moğollar Müslüman olmadığı için vakıf malların, İslam dünyasındaki vakıfların yüzde 10'unun gelirini, yani gelirin yüzde 10'unu meragaya aktardıkları için böyle büyük bir asıl daha kuruyor. Para olmadan olmaz bu iş. Hmm. Ne dedik? İktisadı olmayan, itikadı, medeniyeti olmaz. Para lazım. Yani meraga meraka dediğimiz bu yani. Büyük bir, ilhanlılar oraya büyük bir para aktarıyorlar. Şimdi sen nişah burada rasadaneyi kurdun, başladı Ömer Ayam'ı geçirdin. Nasıl rasad yapacağız? Şimdi iki tane farklı yaklaşım var o dönemde. Bir tanesi İbn-i Sinacı çizgiden gelen, tamam mı? Önemli olan e, astronomi teorilerinin fiziksel gerçeklikte Böyle olup olmadıklarını test etmek. Yani bir teori geliştiriyorsun, bir mekanizma geliştiriyorsun ama bu mekanizmayı fiziksel gerçeklikte de aynen böyle olması lazım diyorsun. Beni ilgilendirmiyor senin matematik modelin diyorsun. esas olan. Öbürü de diyor ki beni fiziksel gerçeklik ilgilendirmeyen, Sen doğa felsefesindeki metafizik ilkelerin, fizik ilkelerin önemli değil. Önemli olan benim takvim yaparken ya da herhangi bir gezegenin hareketini hesaplarken, yön tayin ederken matematik hesaplarını tutuyor mu tutmuyor mu? Yani biri saf matematik açısından bakıyor. Biri de e, do, o, o dönemdeki mantıksal felsef açısından bakıyor. Şimdi sen de şahsın Ömer Ayyama emrettin. Nişabur'dan burada kur. niye göre çalışacak? İbn-i Sinaycılar'a göre çalışacak? Şeye göre mi? matematacılara göre mi çalışacak? Enteresan. E buna bir karar vermen lazım. Para veriyorsun. İki modelde e, devam ettiğin gibi bir seçenek var mı? Hayır. Bir tane yapınca. Bireysel olarak olabilir ama devletin böyleliksi yok. Hmm. Şimdi bunun üzerine Bahattin Haraki Gazali'nin öğrencisi ya da öğrencisinin öğrencisi orada bir ufak ihtilaf var. Diyor ki ben size yeni bir şey önereyim diyor. Melikşah ya da işte nedir? E, Sencer buyur diyorlar. E, İbne modelini uygulayalım. Nedir İbne modeli? 3. bir model. 3. model. Bu ikisini birlikte kullanalım. Çünkü bizim fiziksel gerçeklikten gelen Rasat gözlem verilerine ihtiyacımız var. Matematiksel modellerde bu verilerin modeller olması lazım. Kafamıza göre matematik model yapmak gerçekliği çarpıtır diyor İbn-i İsham. İbn-i çünkü yepyeni bir model üretiyor. Hmm. Ben çok basitleştirdim ama bu kadar basit değil. Yani biz e, bilgi üretmek için kesinlikle veriye ihtiyacımız var. Ama bu verileri veri olarak kullandığımızda bunların bir anlamı olmaz. Bunları matematik modellere dökmemiz dökmemiz lazım. Ha, bu o kadar önemli ki. İbn-i Rüşt. Hmm. Çok sonra. Bunun tam tersini lidercik için bizim ihtiyacımız yok. Sadece fiziksel tespitlerimiz yeterli. Bir turucu buradan hareket ederek astronomi kuracak, takvim yapamazsın. Matematiksel hesaplama yapamayacağın bir astronomi kuruyorsun. Fiziksel olarak açıklıyorsun kozmolojiyi falan ama hesap yapamıyorsun. Gezegeninin hareketlerini öngöremiyorsun. Güneş tutulmasını öngöremiyorsun. İşe yarar mı o? Şimdi i̇bn diyor ki matematikler haklı ama matematiklerin hatalı olduğu şey modellerimizin fiziksel karşılıklarını göstermemiz lazım. Yoksa e, masa başında oturup hesap yap, modeli ekleme yap, çıkartma yap, bir süre sonra gerçeklikten koparsın. E, epicycle modeller, yok şu felek, yok bu felek, e güzel de gerçeklik nasıl çalışıyor? Dolayısıyla burada e, bir ilke koyar İbn-i İhsem. 1040'ta öldü. Yani Selçuklardan önce. İlke şudur, bilginin unsurları kesinlikle empirik olacak ama formu akli olacak. O da matematiktir. Mantık değil bak. Aa diyor o zaman tamam böyle yapalım. Ve çok ilginçtir. Bahattin Haraki ile birlikte e, Merde, Nişabur'da ve diğer e, nedir, Selçuklu şehirlerinde okunan rastathaneler İbni Heysen modeline göre çalışıyor. E, ha bunu biz mi üretiyoruz? Yok. Bahattin Haraki'nin iki önemli eseri var. Biri Muntehal İdrak biri Et Tapsıra. Şimdi bunlar da, bu da çok önemli bir ayrım. Muntal-i akademik bir eser, Avrupa bir eser. Tapsıra da onun ders kitabı. Şimdi o ders kitabı yazım teknikleri geliştirince burada gelişiyor. Onun nedenleri üzerine konuşacağız. Şimdi girişte diyor ki, ben diyor e, astronomi konusunda İbn-i Heysem'in ismini veriyor. İbn-i Heysem'in yöntemini esas alıyor. Şimdi bakıyorsun Meraga, Tebriz, Semerkant hep bu modele göre çalışıyor. Bunu kim tercih etti, kim merkeze aldı? Selçuklar, Haraki ve takipçileri. Onun bir sürü takipçisi var. Şimdi isim saymamak için saymıyorum onları. <gülüyor> tamam mı? Yani bir de bizde şöyle bir şey var. Ee, Yusuf. Herhangi bir mesela 1700'den bir bilim adamı söyle bana Osmanlı döneminde ben sana Hazreti Peygamber kadar siz, siz, siz söyleyeyim. Yani İslam beni hep şaşırtan bir şeydir bu. Aralarında ee... yok. Bu kesiklik yok beni çok şaşırtan bir şey. Yazma kültürüne dayalı bir medeniyet bu kadar sürekli nasıl sağlıyor? Dedi ki haç maç filan ama. Şimdi Kutbuddin Şirazi 1281'de Sivas'ta Nihai yazıyor. 1284'te İktiyar-ı Muzafferiyel 1285 Tufi yazıyor. Şirazi'nin babası Şirazi'nin babası Çami'nin öğrencisi. Çami'nin Karaki'nin öğrencisi. Karaki Gazan'ın öğrencisi. Öyle gidiyor bu. Yani Kayıtlardan biliyoruz bunları. Müthiş bir şey var. E, silsile, icazet silsilesi var. Bu sadece din ilimlerde değil, matematik bilimlerde de böyle. Takip edebiliyoruz biz bunu belirli. Şey. Bunu niye yapıyorlar hocam? E, bunun çok çeşitli nedenleri var. Psikolojik nedenler. Bilim geriye doğru ne kadar giderse o kadar e, yani kadim. Hmm. Ne kadar kadimse o kadar kıdemli oluyor. E, Meşruiyeti açısından. Meşruiyeti açısından tabii. Yani. Meşruiyeti açısından dünyanın başka yerinde var mı bu o silsilelerin yani icazet... lazım bilmiyorum. İcazet yani? geleneği bizdeki gibi yok ama orada da bu silsileler olabilir. Mesela diyelim ki Çin geleneğinde araştırmadım bilmiyorum. Atıyorum şöyle söz gelimi arasında da var bu öyle var, mi? Var var tabii tabii matematik icazetleri var canım. Dini ilimlerde ben... var onu biliyorum. Yok yok matematikte işte ben Asamuf'ta şu ondan acıdan... çok daha güçlü var onu tabii, da biliyoruz. Tabii tabii tabii tabii ilimlerde açık ama matematikte şundan okudum, o bundan okudum, bundan okudum icazetler var bende var birkaç tanesi. Tabii, tabii, olmaz olur mu? Hmm. E, şimdi çünkü eserler üzerinden bilim aktarıldığı için... E, olmaz olur mu? var? Biliyoruz bunu. Ulemanın hayatından biliyoruz ve birbirinden okuma. Kemalettin i̇bn okuma mesela. Tursi'den okumak. O dönemin büyük isimlerini o adam alıyor. Ta e, 2000-3000 kilometreden gelip e, okuyor. Hatta alimler birbirinden okumak için... Farkı Al dersleri. Işte Alameddin Kayser bak güzel bir Alameddin Kayser. Büyük alim, mühendis geliyor Kemal Tümenusun yanına sif ondan izazdan bak şimdi ne okuyor okumak müzik istiyor. okuyor müzik kendisi de büyük müzisyen değil mi müzisyen tamam ama işte sıf Kemal Tümenusun öğrencisi olma şerefini elde etmek istiyor hmm. bizde bugün böyle bir şey olmuyor bir profesör gidip bir profesörden e, talebesi olma şerifini eldiğini der mi diyor işte Kemal Tümenusu yutmuyor bunu tabi bin Riyan istiyor ondan. Sana öğrencilik, hocalık yapacaksam veriyor. Zengin, zengin diye mi? Yok. Bak şimdi okunduktan sonra alt ayda bitiriyor bütün eserleri. Zaten kendisi büyük müzisyen. İade ediyor. Ciddiyetini sağlamak için aldım diyor. Yani Birileri böyle de şaka yapıyorlar. Hmm. Şimdi bu bu müthiş bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi demek istediğim şu. Siz tahrir meselesini anlatıyorduk ya. Az sonu, bir rastatane kuruyorsunuz. Buna yatırım yapıyorsunuz. İnsanlara istihdam ediyorsunuz. Buradaki Bilim, zihniyeti, anlayışı ne olacak? Ayşe merak için geçerli, semerkant için geçerli. Orada bir karar vermeniz lazım. Dolayısıyla yapmanız gereken şey tüm astronomi yaklaşımlarını hem İbn-i Sinacıların hem matematik, matematacıların hem İbn-i Eysem'in Biruni diye bir adam var. Başka bir iş yapmış Gazneliler'de. Bunları masaya koyup hangisi daha uygundur, daha doğrudur? Çünkü bunlar tarih içerisinde gelişmiş yaklaşım biçimleri. Yani İslam tarihi dinamik gelişiyor. Yani ilk 400 yılda işte Haresmi bunu yaptı. Yapsın Harizmi. Harizmin kitabının üzerine kaç tane kitap yazıldı? İbnü Türk yazmış. Sabit bin Kurre yazmış. Ebu Kamil yazmış. Kereci yazmış. Samevel yazmış. Ömer'e yazmış. Şerefettin Sena'la bana Harizmi anlatıyorsun. Ya o kurucu. Bu sadıklarımız sadece Harizmi üzerine yazan. Tabi sadece bir. Sadece bir. E, gelişiyor. Eberi yazmış, daha devam ediyoruz. İbn Haim yazmış filan. Yani 1600'e kadar, e, hatta nedir? 1789 e, gelemeye kadar takip edebilirsin bunu. Şimdi bir kitap yazıldı ha filan bitmiyor bu işler yani. Çok çeşitli ayrıntılarda o disiplin gelişiyor. Şimdi dolayısıyla tarih hareketi sadece e, eser matematik eserlerin edisyon kritik diyelim ya da yeniden üretimi piyasaya sürülmesi değil, aynı zamanda o matematik bilimlerdeki yöntem tercihlerini de sizin yapmanız lazım. Şimdi mesela İsvizari ne yapıyor? Birkaç tane mekanik geleneği var. Pratik mekanik geleneği var, teorik mekanik geleneği var. E, alet edevat yapanlar var, bunları uygulayanlar var fizik bilimin özellikle. Şimdi e, İsvizari ne yapacak? Şunu yapabilir, der ki ben teorik takılacağım der. Ama var zaten. Ya da ben pratik şeylerle uğraşacağım der. Yani İsvizari onu yapmıyor. İkisini nasıl entegre edebilirim diyor. E sonra e, Cezeri nasıl ortaya çıkıyor canım? Boşlukta çıkmıyor ki Cezeri. İsvizari'yi bilmeden Cezeri'yi anlayamazsın ki. Çünkü sistemi orada kuruyor. Teorik ve pratik mekanik bilimini entegre ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Klasik gelenekten gelen. Yani ne demek klasik gelenek? Ta Mezopot Mezopotam'dan başlayıp Yunan'dan, Helenistik dönemden gelen sonra Beni Musa'nın yazdığı Bağdat'ta İslam dünyası üretilen mekanik bilimine ilişkin çalışmaları topluyor, derliyor. Onları yeniden gözden geçiriyor. tahlil ediyor yani. Ortaya bir mekanik bilimi çıkıyor. ve Sonra bu mekanik bilimi hem teorisi geliştiriliyor, devamlı hem pratiği geliştiriliyor. Cezeli bunu ikili. Orada teori de var, pratik de var. Yani o isfizari geleneğidir. Cezeli'nin geleneği. Başka bir sürü örnek verilebilir. Yani bu cebirde de böyledir. Optikte de böyledir. Astronomide de böyledir. Dediğim gibi bunlar hem doğru bilgi verme açısından hem yeni gelişmeleri e, disipline entegre etme açısından hem de yapacağınız masrafları karşılayacak doğru bilgi üretme açısından rastane örneğindeki gibi ya da diyelim ki e, işte bu meşhur e, Batililerin adamı e, o şeyin Selçuklu e, şeyini sızıyor devletini biliyorsunuz <gülüyor> paradan küçük küçük oynamalar yapıp Altın değerini düşürüyor. Çok küçük ama. Ve bu altınları alıp Hasan Sabbah'a gönderiyor. Şimdi sizin burada e, nedir? Şey yapmanız lazım. Bu paranın e, mi? ne yapacaksınız? Tutuyor. İsvizari bir e, mizan. Tartı yapıyor. Batililer bunu kırıyorlar. Değil mi? Sonra öğrencisi Abdurrahman Hazini bunu daha sofistik hale getiriyor. Ve mizan hikme adlı bizde bir tür niceliksel fizik e, cisimlerin özgül ağırlıkları ta arşimetten gelen e, ve lokal e, grafitasyon dediğimiz belirli cisimlerin özgül ağırlıklarını madenlerin özgürlük ağırlıklarını ölçen çok dakik bir sistem geliştiriyor. Ama bunu geliştirirken bir tahrir yapıyor. Ne demek o? Kendisine kadar gelen bu konudaki tüm çalışmaları veriyor bize. Yani e, Sabit bin kure ne yaptı? ben Musa ne yaptı? İbn İsem ne yaptı? Ondan sonra Kuhi ne yaptı? Nisa Saymimine, kafam oraya gidiyor. Bütün bunları derliyor, topluyor. Biruni ne yaptı? Veriyor bunların yöntemlerini ve diyor ki ben bunlardan hareket ederek, bu bilgileri değerleyerek yepyeni bir şey yapıyorum. O da şudur. Bunun nasıl yapılacağını veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mevcudu alıyorsun, düzenliyorsun, dilbirliği sağlıyorsun, onu matematikten açıdan gözden geçiriyorsun, yeniden onu üretiyorsun, piyasaya sürüyorsun tabir caizse iskopke ederek ve oradan Eksiklikleri de görüyorsun bunu yaparken. Nereye ekleme yapabilirim? Ne, neden tutup geliştirebilirim? Çünkü bilimlerin kendi dilleri bakımından belirli yerine tıkanabilirler. O açıdan tahrir dediğimiz bu olay tamamlandığı zaman, böyle sabahtan akşama bitmiyor, inanılmaz bir şekilde matematik bildirimleri, İslam dünyasında bir patlamaya neden oluyor. İşte dediğim gibi mekanik. Sırf mesela optiği al, şeye kadar gel. E, Takiyettin hasta kadar gelebilsin bak. 1600'e kadar gidiyor bu. Nereden? Tabii 1150'den başladık. 1040'tan 1600'e kadar gelebilirsin. Mesela Opti'yi sırayla anlatabilirim. Yine sen yani isim vermemek için söylemeyeceğim. Mekaniği anlatabilirsin. Mekanik ceziri de bitmiyor ki canım. Devam ediyor ki takü kadar. Bir ara soru hocam. <gülüyor> dinlenmiş oldum biraz. Şimdi e, o şeye geri dönüyorum. Tahrir'i biraz daha konuşacağız zaten. Yani programın sonuna kadar. E, ders alma meselesi var ya hı hı. o e, bizde çok e, önemli e, ulemanın da e, önem atfettiği bir mesele. Meşruya bir sürü de çıktısı var. E, ama devlet kontrolünde olan bir şey değil doğru anlıyorsam. Yani o, bir üst merci bunu onaylıyor, imza veriyor, mühür basıyor değil. Hayır. değil. Zaten onun işte mekanizmasını ulema kuracak. Ulema hiçbir zaman ipini devletin eline vermiyor. İstemediğinde. Medreseler kurulduğunda sana söyledim onu. Yürüyüş yapıyor ulema değil mi? İlim öldü. Söylemedik mi bunu? Hayır. Tabi tabi. Ulema yürüyüş Sertuklu yapıyor. Selçuklu dönem ne? ne zaman? İşte, ben, Nizamülük medreseler eski biliyorsun. Ee, Karahanlılar kuruyor ama devlet Sistemli sistemi getirdiğin zaman ulema yürüyüş yapıyor. İbn-i bunu anlatıyor. Birkaç kaynakta da var. Ee, medreseler kuruluyor ve ulema buna itiraz protestosu mu yapıyor? Tabi. Tarihte ilk metem, matem yürüyüşü yapıyor fiziki olarak bir yürüyüş. Tabi tabi tabi. Tabut alıyorlar. <gülüyor> tabi bunu anlatıyor. Tabut. Bildiğin tabut. İçine David hokka kağıt konuluyor. Üzerine de nefse daikaten, Her nefis ölümü tadıcıdır ayeti yazılıyor. Ve tabutla yürüyüş yapılıyor. İlim öldü. Çok modern bir protesto yöntemi. Tabi tabi bunu ta kitaplar anlatıyor. Buna. Şimdi Niye bunu yapıyorlar ama şundan dolayı e, siyaset ilme müdahil olursa İlmin kendi mekanizması bozulur. İnsanlar, zayıf insanlar, ahlaken zayıf olanlar, cibiliyeti bozuk olan insanlar devlet e, mekanizmalarına görev almak için ilmi suistimal ederler diyor. Haklıymışlar. Ama işte bunu ama ulema buna çözüm buluyor işte. Nedir? Medreseleri vakıf müesseseleri yapıyorlar. He. Çünkü parayı veren düdüğü çalar. Bak dürüst olalım. Devlet sana maaş veriyorsa emir verir kardeşim. De, sen, kim maaş veriyorsa? Sen şimdi devlette maaş alacaksın ama tanımayacaksın onu, Bu olur mu? ya belli bir limiti var bunun yani, belli bir yere kadar zaten akademide sana itiraz hakkı verir de, ama bunun bir limiti var. E, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına problem olacak ama üniversitede görevli olacaksın, ayıp yani. Ahlaki değil bir kere. Ha, şimdi ulama bunu vakıf müessesesine dönüştürerek medreseleri e, iktisadi özertlik kazanarak bunu çözüyor. Çok önemli bir şey. Bağımsızlığını Tabi Ama buna başka bir ek yapacak sonra. Bu yetmez. İşte dediğim o ders yap ders kitabı üretme tekniklerini geliştirecekler. Öyle bir dil geliştirecekler ki o dil sadece hoca ve öğrenci arasında kurulacak bir ilişkiye dönüşecek. Dolayısıyla ulama sınıfı kendi sürekliliğini ve kontrolünü hiçbir zaman. Ee, o üzerine. dil e, onun üzerine aynı konuşucu e, üçüncü kişiler müdahil olamasınlar. Tabi Yani şöyle diye örülüyor. E, öğrenci, hoca ve metin. Bu başka şeylere de neden olacak. Şimdi Mukaddeme mukaddime de imdi bunu çok ciddi kritiğe tabi tutacak. Onun üzerine konuşuruz. Yani talim meselesini anlatırken bu ders kitabı mantığı nasıl çıktı ortaya? Farklı ders kitabı yazma teknikleri nasıl çıktı? Amaç neydi? Ve bunlar nasıl örgütlediler ve bu daha sonra Özellikle e, şeyden Moğolların önünden hareketle Anadolu'ya nasıl geldi? Bunu üzerine ayrıca talim meselesinde konuşabiliriz. Ee, bu, bu yürüyüş hocam çok şeymiş bu arada. E, doğrusu enteresan. Tabi tabi. Bu yazıldı mı bu? İmren ben yazdım bunları da İmren Fani'nin İşadur Kâsidinde var. E, bir yerde daha var. Şimdi onu hatırlayamadım. E, bunun bak doğru olması bile çok önemli değil. Böyle bir kaydın kitaplarda olması hı hı. o dönemdeki bakışı veriyor. Herhalde. Böyle bir şey olmamış bile olabilir. Bilmiyoruz onu test Yazılımdan edemeyiz. kastım hocam. Sizin yazdığınızı biliyorum. Ee, yani bu işte, filmi çekilecek bir şey. O <gülüyor> Onu şey yap. Ee, tabii şey, tabii, tabii çekilebilir. Güzel mesele dolayısıyla böyle mi? ya. Sorum hocam. Ama bunlar tartışıyorlar da zaten. Yani. Kendi aralarında da. Tabii tabii. Yani Gazali'nin şaha mı? Sencere e, mi? E, ya da Cüvey, İmam Cüveynin için o isim. Yani yalnız olabilir bazı hatırlamalar. Beş ee, bin tane isim sadece. Ferman yani. seninse fetva bizimdir. Öyle her şeye müdahil olma diye sultana fırça atıyor adam. yani hmm. şey açısından da ilginç bu arada hocam. hani Bir başka örneği yok. hani Devlet kurdu, müdahil olup olmayacağı, ileride ne olacağı meselesi muğlak. Tabii tabii. tabii. Nasıl öngörüyorlar? O tabii tabii, şey yani. tabii öngörüyorlar. Çünkü bunun geleneği bildikleri için... Hmm nasıl suistimal edilebileceği çünkü her yerde zayıf insan vardır, çıkarcı insan vardır, menfa, i̇nsan nefsi. tabii insan nefsi var, bir de devlet bürokrasisi, güç, güç zehirlenmesi diye bir şey var. Yani o, onu biliyor insanlar canım, yani onlar da insan, biz de insanız. Bizim bugün ne kadar zafımız var, o gün de var. Yani aynı şey. Dolayısıyla buna bir tepki veriyorlar. Bunun başka örnekleri de var. Yani tabii bu e, alimlerin şahsiyetleriyle de alakalı. Yani e, güçlü bir şahsiyetli bir alimin Şeyle, yöneticilerle ilişkisiyle zayıf biri. Farklı oluyor. Bunların evet. hepsinin örnekleri Ama var. Ama son talide tabi şey var. Hani Sultan'a yakınlık, ateşe yakınlık günün sonunda. O daha çok bürokrasi için geçerli. Evet. Ulema, eğer bürokrat ulema olursa ki Fatih Türemi'de kurulacak. O ayrı bir şey. Hmm. Ulema, şimdi şöyle bir şey var tabi. Bu bir moral sistemdir. Ya ne demiştik hatırla? Klasik geleneklerde anlam değer dünyası yasanın önündedir. Yani o, o kadar içselleştiriliyor ki İnsanlar büyük oranda değerlerine göre yaşıyorlar. Klasik geleneklerde tüm, mi? Tüm geleneklerde. Tüm tüm Roma dahil. Tamam. Yani e, O yasalar bu erdemler işlememeye başladığında çeşitli nedenler işgal olur filan devreye girerler. Mekanizma çalışma. Mekanizma büyük oranda erdemlere göre çalışıyor. Şimdi İslam'ın en büyük erdemi ilimdir. Hani belki burada söyledik ya da söyleyelim. E, Rozenta'nın meşhur cümlesi çok kullanıyoruz onu. İslam kelimesi tarihten silinse bir şekilde ilim kelimesi baki kaldığı müddetçe İslam ortadan kalkmaz diyor. İlim merkezli bilgi bu. Bilginin çok çeşitli türleri var. Tabii bilgi bilimsel bilgiden geniştir. Bilgi her türlü bilgi. İnsan eşittir bilgidir. Hazreti Ali bitti. Yani ikinci söze gerek yok. Dolayısıyla bilgi merkezli olduğu için o bilgiyi sahiplenen insanlar o bilgiyi taşıyan insanlar inanılmaz bir saygı var. Bunu bizim kafamıza almaz yani Alaaddin Keykubat'ın e, Orta Asya'dan gelen alimleri Konya'nın girişinde karşılaması böyle bugün bunu yapacak yapacağımız yapacağım şey değil. Zor o. Yani çok istisnai adamları karşılarız. O da yani kapıda karşılarız yani. Ya da e, Fahrettin Razi bir şehre gittiği zaman şehirdeki vali, bütün resmi görevliler onu şehrin girişinde karşılar. Ahali dahil. Ahali dahil. Ya yani bunlar istisnai şeyler. O dönem niyama bak. Tekrar ediyorum. İslam medeniyeti Siyaset, ulemanı ürettiği bilginin örgütlenmesi içindir. Özne, özne alimlerdir. Eyvallah. Tabi. Yani şehri onlar ürettiği bilgi üzerine kuruyorsun. Sen onlara bir şey söyleyip de onlar onu yapmıyor yani. Tabi bu bir gramer, bunun yanlış uygulaman olabilir. Yani dedik ya dilin argosu da olabilir yani. Evet, evet. Ama... Devre devre değişiyor. Tabii, tabii. Yani alim bir topluluk ee, esastır İslam evet. medeniyetinde. Bu alim toplu alim bir toplum kuramazsın. Ama alim bir topluluk şehri kurar ve sen o şehrin onun kurduğu o bilgiye göre kurulan şehri yönetirsin. Korursun. siyasi görevi budur. Eyvallah hocam vaktimiz bitti. Nasıl? Evet bir hocam e, e, <gülüyor> maalesef ber, ben sorumu ber, sormadım Berdal ber, Hoca Berdal Hocayla karşılaştık bugün. Dedi ki en çok sevdiğim şey e, programda en sonda ee, Yahyının bitti <gülüyor> <gülüyor> dediniz. da almış olalım. Eyvallah. Evet. Sorum şu olacaktı hocam. Artık önümüzdeki hafta konuşuruz. O gelenek zincir madem devletin kontrolünde, izninde, onayında değil, Leman'ın kendi arasında, Leman'a ne oldu ki kendi arasındaki o zinciri kırdılar? Hani her şey devlet yıkıldığı yok, sistem. Yok yok. O Fatih orada bir operasyon yapacak. Ee, tabii. O, o zaman Fatih'e geldiğimiz tabii, tabii. zaman. Sonra o devam eder. Evet, evet, evet pek. Ee, efendim, vaktimiz yetmedi. Ne ee, Ama zaten gibi. şeyimiz yok. Ee, buradan önümüzdeki hafta yine soruların peşinde olacağız biz. Ee, hayırlı, akşamlar hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim.